찍갔을 때 Kasım Cuma Yıl 2019 Ay 11 Gün 326 Kasım 15 1441 Hicri Rebiyul Evvel 25 1435 Rumi Kasım 9 Güneşin kavs Yani yay burcuna girmesi Diş hekimliği kuruluşu Ve diş hekimleri bayramı 1909 Günün sözü Bu yüreğe bu kadar çok acı Fazla dersin bazen kendine ama hatta bizde böyle küçücük bir yürekle bu kadar kocaman sevmek ne haddimize. Edip cansever. Günün tarihi. 43 yıl önce bugün 22 Kasım 1976'da ünlü yazar Sevgi Soysal vefat etmişti. Soysal yapıtlarında içinde yaşadığı toplumun içinde yaşadığı toplumsal olayları buna bağlı olarak bireylerin dramını, kadın erkek ilişkilerini gözlemciliği ve gerçekçiliği kaleme almıştır. 56 yıl önce bugün yani 22 Kasım 1963'te Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. Başkanı John F. Kennedy Dallas'ta John Oswald tarafından Lee John Oswald tarafından vurularak öldürüldü. Günün malumatı Güneş yay Kals Burcunda 22 Kasım 20 Aralık Bugün yani 22 Kasım'da Güneş yay burcuna girmiş Sonbaharın 3. ayı başlamıştır. Bu ay 29 gün çeker ve Aralık ayının 20'sinde sona erer. Yay burcunda doğanlar 22 Kasım 20 Aralık Yay burçların 9. işaretidir ve doğruluk demektir. Bu burçta doğanlar açık sözlü sözünü sakınmaz derecede doğru biraz sert fakat netice olarak olgun insanlardır. Erdem sahibidirler ve evlerince çok iyi birer eş olurlar. Tipik bir yay burçlu. Egoist değil, korkusuz, sadık ve anlayışlıdır. Bir idealisttir. Gençse öngörüler, yaşlıysa rüyalarla uğraşır. Başarılı olacakları meslekler arasında bankacılık, yöneticilik, sanatkarlık ve hukuk müşavirliği vardır. Büyük Saatli Marif Takvimi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 All your life You were only waiting For this moment to arise You were only waiting For this moment to arise You were only waiting For this moment to arise Yes. Açık Radyo 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete Programı başladı. Benden Zömer Madra, Canto Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Berhem Baltaş da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Blackbird adlı parçasıyla yaptık. Çok Beatles'ın iyi bilinen bir şarkısıyla Karakuş Gecenin bir vaktinde öterken duyuluyor Onun neden çaldığımızı da hemen söyleyelim Müzik günü 22 Kasım Eduardo Galeano anlatsın Ve günler yürümeye başladı Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık Müzik Günü Hafızası sağlam olanların anlattığına göre eskiden güneş müziğin sahibiymiş. Ta ki rüzgar onu çalana kadar. O günden beri kuşlar güneşi teskin etmek için her günün başlangıcında ve sonunda konserler veriyorlar. Ancak kanatlı şarkıcılar büyük şehirlerde hüküm süren motorların uğultusu ve homurtusuyla rekabet edemiyorlar. Kuşların şarkıları artık ya çok az dinlenebiliyor ya da hiç işitilmiyor. Kendilerini duyurabilmek için boş yere göğüslerini yırtacak gibi oluyorlar ve her seferinde daha güçlü ötme çabası ötüşlerinin kalitesini bozuyor. Ve artık dişiler erkeklerinin sesini tanıyamıyor. Hepsi birer usta tenor, dayanılmaz bariton olan erkekler onları çağırıyor. Ama şehrin şamatası içinde hangi sesin kime ait olduğu anlaşılmıyor. Ve dişiler sonunda başka kanatların himayesini kabulleniyorlar. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano, Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık Evet Karakuş gecenin bir vaktinde derinliğinde ötüyor. Bu kırık kanatları al ve öğren. Bakalım uçmayı bütün hayatım boyunca uçacaksın Bu anı bekliyordun diyor şarkıda John Lennon Paul McCartney bestesinde Bu içe çökmüş gözlerini al ve öğrenmeyi Görmeyi öğren bütün hayatım boyunca bunu bekliyordun Özgür olmak için diyor şarkı böyle gidiyordu Kuşların ötüşü de bile etkilenmiş Durumda Yalnız kuşlar değil eşekler de gidiyormuş Ondan da bahsedeceğiz birazdan Yok olma eşiğinde Çok acayip Şeyler oluyor doğada Eşekler mi? Evet bildiğimiz eşekler Zaten Yok oluş programında Ebedi yok oluş programında da Afrika Eşeklerinden bahsedilmişti ...yok olma tehlikesinde... ...şimdi bütün dünyada bildiğimiz eşeklerinde... ...yani... ...gidişine dair... ...haberler var ama önce... ...şeyden bahsedelim... ...tarihte bugün neler olmuş... ...1617'de bugün... ...beş ...küsür sene önce... ...1. Mustafa Padişah olmuş... ...Osmanlı İmparatorluğunda... ...babadan oğula geçiyor taht biliyorsun... Hı hı. ...bu kez kardeşe geçmiş yalnız... ...akıl sağlığı bozuk olan 1. Mustafa... Üç ay sonra tahttan indirilmiş. Ama sonra 1622'de yeniden tahta çıkmış. Kaçıncı Mustafa'ydı efendim? Bir. Mustafaların birincisi. Birinci Üç. Mustafa. Evet. Ya, tabii adı Mustafa. Tahta geçince birinci Mustafa diyorlar. Yanlış anlaşılmasın. Adı birinci Mustafa. Tahta geçince konmuyor. birinci, ikinci, üçüncü olabiliyorsunuz. Evet. Mesela can yoktur da Ben geçseydim birinci can. Birinci can. E, olacaktın evet yani sonra 3 e, ay sonra tahttan indirilmişti akıl sağlı deli diye ama sonra 1622'de yeniden tahta çıkmış 500 yıla yakın zaman önce oluyor bütün bunlar e, sonra 1623'te tekrar indirilmiş soru şu günün sorusunu hazır mısın haftanın da oluyor galiba neyse buyur. yok ya pazartesi buradaydım Hatırladım <gülüyor> Akıl sağlığı bozuk olan 1. Mustafa 3 ay sonra tahttan indirilmiş Bunu anladım Tamam. Yani fark, daha doğrusu burada da küçük bir soru var ama Yani Akıl sağlığının bozuk olduğu tahta Geçince mi anlaşılmış diye insan bir soruyor Osmanlı İmparatorluğu'nun sarsılmaz Bilgelikle dolu Vezir Veziri azamları vüzerası var Ama anlamamışlar neyse indirmişler Peki o zaman Düzelmiş mi? Niye tekrar yeniden tahta çıkarılmış 3 sene sonra? çok ki Padişah'ın delirdiği iddiaları üzerine Kendisini ulema tarafından 3 soru yöneltilmiş 1- Adın ne? What is your name? 2- Baban kim? 3- Bugün günlerden ne? <gülüyor> Bu soruları yöneltmişler Birinci Mustafa'ya Bak ben daha, daha zor sorular soruyorum bu Ama en zor sorular bunlar haklısın Yani Mustafa'ya yöneltilen Pardon birinci Mustafa'ya yöneltilen sorulara bakın Bir de bana yöneltilen sorulara bakın ee, Bunun üzerine e, Ulema padişahın tepkisini deliliğe yormuş Ve tahttan indirilmesine onay vermiş Tepkisi ne olmuş ki Sana ne mi demiş Vallahi Orası yazmıyor şu anda önümde <gülüyor> Açılı olan metinde Niye tepkili yani <gülüyor> Sinirlenmiş herhalde <gülüyor> Düşünsenize oturuyorsun sabahleyin birisi geliyor Adın ne baban kim Bugün günlerden ne diye soruyor Bir de padişahsınız evet. Padişaha gelmiş birisi şey diyor soruyor böyle, Baban kim diye soruyor Yani bu mu delilik Padişah birinin babasının kim olduğunu sorması mı delilik Yoksa padişahın bu sorular karşısına Verdiği tepki mi delilik Burada soruları ben sorarım Doğru Ardından kim geçmiş İkinci Mustafa Öyle mi Lütfen Mustafa bir, değildir bir, herhalde. <gülüyor> hiçbir fikrim yok. Yani iyi takip etmedi. Kendisinin erkek sandım. çocuğu yokmuş. Yerine 11 yaşındaki diğer yeğeni ve Kösem Sultan'ın oğlu 4. Murat geçmiş. Hmm. Hmm, hatırlarsınız. 4. Murat tabi Fakat başka bir şey soracağım Buyurun efendim. Sorum cevabını vermedin. Niye yeniden tahta çıkmış sonra bu soruları sorunca indirdikten sonra? Yani düzelmiş mi akıl sağladı? Murat'ın yerine mi geçirmişler tekrar? Tabii. Özür dilerim dördüncü yani. Murat'ın yerine mi geçirmişler? Bakayım evet. şimdi bir. 1622'de yeniden tahta çıkmış. Ha ikinci Osman'ın öldürülmesiyle sonuçtan ayaklanmayı... Ha, Genç Osman. Genç Osman mı? Evet. Osman, Genç Osman. Evet. Karıştı dördüncü evet. Murat olmayabilir kusura bakmayın. Evet sen bunda bir hata yapmış olabilirsin. Sonra gelen ikinci Osman diye yazıyor. Evet. Ee, ama ondan sonra gelen galiba... Sonra gelen yine dördüncü Murat oluyor. Evet olabilir... Peki ama iyileşmiş mi tahta tekrar çıkmış olduğuna göre? Yoksa iyileşmemiş mi? Çünkü bir, bir sene sonra tekrar tahttan indirilmiş. Neyse karmaşık oluyor. Padişah'ın işlerine akıl sır ermez deyip biraz geçelim bunu sorgulamaktan. Sen de anlaşılan cevap veremeyeceksin. Peki 1628'de de bugün Ravel'in Boleros'u ilk kez Paris'te sahnelenmiş. Büyük başarı kazanmış. Ve 1963'teki John F. Kennedy suikastini söyledik. 1975'te de monarşi İspanya'ya geri dönmüş. Juan Carlos İspanya kralı olmuştu. Halen de monarşi devam ediyor ama Juan Carlos'un da filavcılığı başta olmak üzere epey problemi var birinci Mustafa denizdeki balıkları altın dağıtıyor karşısına çıkanlara para dağıtıyormuş aynı zamanda altın atıyormuş. E, saltanat hazinesini bo boşaltacak bir şekilde e, hale getiren bu davranışlara dikkat çekmiş. Üstelik bir defasında oturduğu köşkünün önünde orta oyunu oynatıp seyrederken oyunculardan birini çok beğendiği için ona saray hazinesinin en kıymetli bir ceferlerinden bir tanesini atmış pencereden. birinci <gülüyor> Mustafa zamansız da sokağa çıkmasıyla ünlüymüş. Marufmuş. Yani ee, sokağa çıkmanın bir zamanı mı var? Mı? Padişah olduğunuz zaman belirli zamanlarda sokağa çıkabiliyorsunuz. Hmm. Ee, etraftakiler gene para dağıtıyormuş sokağa çıkıp. Ne güzel padişahmış. Divan e, toplantı halindeyken içeri girip vezirlerin kabuklarını çıkarıp yuvarlıyormuş yerde top oynuyormuş galiba. Ee, oturduğu köşkün önünde aynısının ard arda ar tekrar atacak şekilde orta oyunları oynatıp pencereden seyrediyormuş kendisi. Evet, Bence renkli bir karaktermiş. Ne zararı varmış ki ayrıca? Anlamadım. Sor sorunun cevabını hala vermedin. Ama söyleyiz Genco Osman. Hayır, neden yeniden tahta çık? Ee, çıkmış o zaman. indirdikten sonra. Kavuklarla oynamaktan vaz mı geçmiş para dağıtmaktan orta oyuncularına. Müjdefer vermekten müjdeferen. Neyse. Peki. Fazla ısrar etmeyeceğim ve devam edelim. Şimdi eşeklere geçelim istersen. Geçelim. Daha doğrusu, birkaç önemli haberi de verelim önce ee, öyle. Sonra eşeklere geçeriz. E, Tucson'da, Arizona'da bir federal jüri çok önemli bir karar vermiş. İnsanlık vicdanı açısından fevkalade önemli. E, çölde e, bir insan aktivisti Scott Warren vardı. Hı -hı. Yakından da takip etmeye çalışıyorduk Hı -hı. macerasını. Çünkü e, göçmenlere kaçak göçmen lafı var ya sınırda Hı -hı. Amerika Birleşik Devletleri Teksas sınırında şey vermekten, yardım etmekten hüküm giymişti. Yani daha doğrusu yargılanıyordu. Nasıl sen nasıl yardım edersin diye. Yani sadece su yiyecek ve barınak vermiş iki bir çift kişiye, Sonoran'ın o korkunç çölünde yaptığı için bu suçtur dediler. Bir insani grup, No More Deaths diye. Yani daha fazla kimse ölmesin diye. 10 yıl hapse. Mahkum etmek istiyorlardı. Ee, i̇lk da, duruşmasında ve evet demin doğru söylemişim ilk duruşması Haziran'da ve jüri e, şey, başa baş kalmıştı karar verememişti. Hı hı. Suçlu mu değil mi diye insanlara e, açlıktan ölmesinler diye yiyecek ve susuzluktan ölmesinler diye su vermek suçundan 10 yıl hapis. Fakat yani 23 yaşındaki Christian Perez Villa Viyen El Salvadorlu ve 20 yaşındaki Jose Sacario Goda'ya Honduraslı su ve ekmek vermiş. Fakat tarihi bir karar diyebiliriz suçlu bulunmamış yok suçlu Evet yani açlıktan ölmesinler diye su su ve yemek vermek. Hı hı. Ekmek vermek suç değilmiş artık. İlginç değil mi? Evet. İnsanlık adına bir ilerleme sayılabilir bu. Suriye'de 22 sivil İdlib'de öldürülmüş. İsrail, İran güçlerini bombalamış. İran askeri kuvvetlerini Şam yakınlarında. Suriye'de en az 22 sivilin öldüğü haberi var. Demokrasinin adan okuyoruz. Çarşamba günü olmuş bu olay. Ve bayağı. Hükümet güçleri, Saddam güç, e, Saddam diyorum, Saddam nereden çıktı? Başar Esad, Başar Esad güçleri Rusya da yardımıyla, Ru, Rusya'nın e, da desteğiyle İdlib'in bazı yerlerini bombardıman etmiş. Son Artık isyancıların son kontrolündeki son yer İdlib. Beyaz baretliler, beyaz miferler diye bilinen grup ki başları da... Türkiye'de öldürülmüştü hı hı. Mezuriye hala etsarengiz bir cinayete kurban gitti Neden olduğu bilinmiyor Öğrenilemedi Cluster bomb dedikleri parça etkili bombalar hı hı. Salkın bombaları Salkın bombaları Atılmış Yani beyaz beretler öyle demiş Hastanede çalışanlar hı hı. Sağlık çalışanları vurulmuş Ve bu arada da İsrail'de yeni saldırılar Bu sefer Suriye'nin başkenti Şam'a Suriye'nin başkenti Şam'ı bombalamış. İsrail. İsrail evet. Hava bombardımanları. Yani dünyanın durumu çok parlak gözükmüyor çeşitli açılardan. Suriye devlet medyasına bakılacak olursa iki sivil ölmüş. İsrail'in bombardımanı sırasında, Şam bombardımanı sırasında. Bunlar hiç haberlerde de geçmiyor Ve aslında. bu konuyla alakalı protesto gösterileri de yapılmıyor. Ne evet, çok acayip. Ee, ...İran'ın Kud, ...El Kud's... ...diye bir şey var ya... ...Kud's dedikleri... ...kuvvetlerine... O, ...o binalara ateş edilmiş... ...yani çok ciddi bir şekilde... ...İran'la İsrail arasında bir... E, ...şey var mı diye... ...tartışma çıkmış... ...yeni bir savaş da çıkabilir mi acaba diye... ...yeni dediğim yani ilk defa tabii... ...İsrail bu arada... ...yeni bir seçime gidiyor... Çünkü her iki e, Benjamin de biri Beni, biri de Bibi, Beni Gantz ve Bibi Netanyahu arasında şey yapılamadı yeni bir seçim için gerekli oy sağlanamadı hükümet kurulamadı Beni Gantz da kuramadı onun üzerine bir yıldan az bir zaman içinde üçüncü seçime gidecek miyiz diye şey yapıyorlar yani Bibi Netanyahu'nun Likud partisi ya da gantsın. Gant'ın mavi ve beyaz partisi yeterince oy kazanamadı. Eylülde yapılmıştı seçim, bir çoğunluk sağlayamadılar. Bu arada e, Bibi'nin de e, hakkında soruşturma artık ilerlemiş bir duruma gelmiş durumda. Yani baya ciddi bir e, rüşvet ve yolsuzlukla suçlanıyor kendisi. Bilmiyorum bu konularla alakalı çıkan daha önce de paralellikler vardı. Bu soruşturmalarla alakalı olan durumlar bahsedilmeye başladığı zaman İsrail'in saldırgan ve agresif tutumu Gazze'de olduğu gibi şimdi Suriye'de ortaya çıkıyor. Ben yorumlayamam bilemem Değil ama mi? İsrail Başsavcısı Avihai Mandelblit, Mandelblit hakkındaki 3 ayrı dosya nedeniyle Başbakan Benjamin Netanyahu hakkında dava açılması kararı vermiş. Bu Hı -hı. önemli gibi gözüküyor. Ama sebebini açıklamış Benjamin Netanyahu. Bu biz darbe girişimidir demiş. İsrail'de darbe oluyormuş. Bahcanlı. Evet çok şey. Üç ayrı dosya nedeniyle Netanyahu hakkında dava açılmasına karar vermiş. Ama e, yani şey de, suçlama da şöyle. Zengin iş adamlarından çeşitli hediyeler aldı. Bunu söylemiştik. Kendisiyle ilgili olarak daha olumlu yayınlar yapsın diye medya kuruluşlarından... Bicca ona imtiyazlar sağladı. Paralar filan dağıttı. Birinci Mustafa gibi yani. Hı hı. Birinci mi? Mustafa bilmiyorum. Şimdi Birinci bakıyorum Mustafa da. şey, dağıtmıyor muydu mücevher para? Falan? Ya dağıtıyordu da genç yaptıkları falan çok şey değil yani. Orada. Bilmiyorum. Peki. Ee, yani daha olumlu yayın yapsın diye Netanyahu hemen karardan birkaç saat sonra açıklama yapmış ve başsavcı söylediği bütün suçlamaları reddetmiş asıl bu iddianameyi hazırlayan savcıların araştırılması gerekir demiş savcılar darbe yapıyor demiş ya hmm. sen bunu biliyor muydun? bütün suçlamalar siyasi iddiaların tümü uydurma şu anda burada olanlar başbakanı yapılan bir darbe girişimidir bırakmaya hazır değilim görevime devam edeceğim demiş peki mahkemeye çıkar mı yoksa Mahkemeyi de lave eder mi Dar, darbeci hakimler diye İsrail, Orta Doğu'nun tek demokrasisi diye geçiyor Öyle diyorsun. mi? Evet Nerede? Mi? Hı? Nerede? İsrail Hayır nerede geçiyor Orta Doğu'nun tek demokrasisi diye? İsrail basınında ha, zaman okay. zaman ha. hükümeti falan söylüyor Okay. Dünyanın Orta Doğu'daki tek demokrasisi Tabii canım diye. Evet Ondan sonra önce avı demişti daha önce de zaten Solcular yapıyor demişti Solcu muhalifleriyle medya cadı avı yapıyor benim için demişti Evet böylece ülke çarşamba günü koalisyon görüşmelerinin çökmesinin ardından bir yıl içinde üçüncü kez genel seçimlere gitmeye bir adım daha yaklaştı Netanyahu'nun yalnız yolsuzluk soruşturmasında korunmasız kalabileceği de söyleniyor BBC haberini de vereyim ben buradan ee, İsrail kanunlarına göre görevdeki bir başbakan suçlu bulunması halinde görevinden ayrılmak zorunda değil. Tamam Hı. mı? En önemli haber bu. Tekrar edebilir misiniz efendim? İsrail'in mevcut kanunlarına göre görevde bulunan bir başbakan suçlu bulunması halinde bile görevinden ayrılmak zorunda değil. Hı. Suçlu bulunması Aynı durum mesela Bolivya'da askerler üzerine olmuştu hatırlıyor musunuz? Bolivya'da göstericileri ateş açıp bu konuyla alakalı cinayet işleyen askerlerin yargılanmasının yolu kapatılmıştı. Hı hı. Benzer bir durum aynı şekilde 15 Temmuz yargılanmaları için de aynı şekilde söylenmişti. İki defa aynı şekilde dedim. Bu da üçüncütti. Evet, yani 4000 bin numaralı dosyada rüşvet, 1000 ve 2000 numaralı dosyalardaysa sahtekarlık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla iddianame hazırlanacağı açıklanmıştı. Hı hı. Bu da T24'ten. Ama maalesef e, yani maalesef değil. Belki de iyi ki bu darbeye karşı görevinde kalma imkanı bulabilir. Bu arada ilginç bir şey daha var. Pakistan'da da e, bir soru daha sana şimdi. Hadi bakalım hoş geldiniz. Femi Feminizm paneli yapılıyor. Biliyorsun. Pakistan'da? Evet. Şimdi Bilmiyordum. Yani, siz şimdi haberdar oldum sayınızda. şey var ya e, işte 25 yani bu pazar günü Uluslararası kadınlara karşı hı hı hı hı. kötü muamele, işkence, cinayetlere karşı mücadele günü. Onu konuştuk zaten dün. Evrim Kepenek'le enine evet. konuşma fırsatımız oldu. Bugün de e, sizinle neyle de konuşmaya devam edebiliriz. Şimdi o on, on doğrultuda Pakistan'da da feminizm paneli olmuş. Fakat hiç kadın konuşmacı çağırmamışlar. Sadece erkeklerle feminizmi tartışma planlarına o zaman bir tepki olmuş. Ben şunu soruyorum BBC'nin haberi bu. Riyaz Sohail imzalı Suhail imzalı. Sence kadınlar da feminizm panelinde konuşmalı mı yoksa sadece erkeklerin bildiği bir konu mudur? Bu? Efendim bu konu hakkında konuşursam bu paneldeki yapmış Doğan, panelde konuşma yapmış kişilerin yaptığı gibi açıklamak zorunda kalırım. Buna mansplaining deniyor. Her konuyu erkeklerin bakış açısıyla beraber kadınları dair olan konuları da erkeklerin bakış açısıyla beraber bakış açısı değil doğrudan erkeklerin söylemesi olacak. O yüzden ben yorum yapmamayı tercih ediyorum. Ama burada da şimdi kadın bir şey, yorumcu yok yapacak bir şey yok. Ne yapayım yani. Böyle bir durumumuz da var bizim. Sabahları konuşuyoruz iki erkek iki üç erkek. Yani... Aa bugün sizinle neye bağlanacağız neyse. böyle bir durum da var. Evet 15 termik santralin baca filtresiz iki buçuk yıl daha çalışması da e, AKP ve MHP ile kabul edildi. Şimdi verilen, sözler, verilen sözler tutulmadı. Meclis Meclis verdiği sözü tutmadı. Bu kadar net ve basit bir durum bu. Mecbur mudur meclis verdiği sözü tutmak? Verdiği sözü ne? tutmayana ne denir? Dönek bilmem. Vardır çe çeşitli açıklamalar herhalde. Ama şu anda meclis daha önceden bunu geri çekmişti. Ve yapılmayacağını söylemişti. Söz verilmişti. Şimdi verilen sözün tutulmadığı ortaya çıkıyor. Evet. E, bir de kadınlar kötü muamele yapılmasını engellemek üzere e, verilen kanun tasarısı da... E, şey, HDP tarafından verilen e, AKP ve MHP milletvekilleri tarafından reddedilmişti. O zaman ben sen yoktun sordum ama soruları. Neden kadınlara kötü muamele yapılması, cinayet işlenmesini istemiyorlar mı? Kime sordun? E, i̇stiyorlar mı diye. Selahattin'e sordum sen i̇yi yoksun abi. diye cevap vermedi ama. Evet öğrenemedim. İyi Parti'de çekimsel kalmıştı. Çekimsel İyi Parti bunun iyi bir şey olup olmadığına karar veremedi mi diye sormuştum bir de. Durumu iyi yani pardon. Durumu iyi. Ee, bir de üçüncü soru sormuştum vakipeli ve mehapeli kadınlar ve iyi partiller bu duruma ne diyorlar diye kadınların koruması yasasının geçmemesini. Şimdi benzer sorular var Türkiye'nin çeşitli illerine dağılmış 15 termik santral kesin olarak öldürücü sonuçlar oldu hem çocukların büyümesini daha küçücük çocukların bile büyümesini, zihinlerinin gelişmesini filan engellediği gibi bu parçacıkların hava kirlenmesinin dünyanın da sonunu getirmekte çok önemli katkısı olduğu da biliniyor. Çünkü kömür yakmak bir numaralı fosil yakıt yani en kirli. Olsun iki buçuk yılda erteli Yani... Halbuki Cumhurbaşkanından da tepki gelmişti mutlaka filtreme, filtreleme yapılmalı gerekirse kapatın denilmişti bir gün önce yapılan açıklamada. Biz genellikle Cumhurbaşkanı'nın sözüne uyduğunu düşünüyorduk bu meclisin. Böyle konularda yani insan sağlığı iklim krizi gibi konularda Cumhurbaşkanı'nın sözüne de uyulmuyor. Fosil yakıt söz konusu olunca kimsenin sözü dinlenmez. Cumhurbaşkanı bile olsa. Olsa. Vay canına. Evet çünkü orada daha büyük maddi karlar var. Niye bu maddeyi kabul eden ellerini kaldıran AKP'li ve MHP'li milletvekillerinin aldıkları oksijen oksijen değil mi? Ya da onların ciğerinde ayrı bir filtreme sistemi mi var? Onları onların de... çocukları da aynı şekilde bu havaya solumuyorlar mı? Yoksa hepsi yurt dışında mı okuyor? Bu soruların hepsini sordum ben cevap alamadım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili Ali Fazıl demiş, Kasap'ta demiş ki Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen torba kanunun 50. 50. maddesi evet bütün itirazlarımıza rağmen AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. Böylece Türkiye'de bundan 15 termik santral baca filtresi takmadan 2,5 yıl daha halkımızı zehirlemeye devam edecek. Yazıklar olsun demiş. Yani bir de çocukların bu meclis gündemiyle alakalı takip edebildikleri, takip etmek istedikleri 2-3 konu vardı. Bunlardan bir tanesiydi bu. Duncus'ünde söz verilmişti yapılmayacağız, yapıl bu geçmeyecek diye. Şimdi çocukların bu takip ettiği davaya baktığınız zaman geçildiğini görüyorsunuz ve genç nesillerin aynı şekilde verdiğiniz kararlar üzerinden meclise ve demokratik sisteme güvenmesine mi bekliyorsunuz? Evet. Peki. Peki ara vereceğiz. Eşeklere daha sonra geçmeye karar verdim. Çok önemli bir mesele ama zamanı ilk yarım saati tüketmiş olduk. Birazdan sevgili dinleyiciler, eşekler. Açık Evet Açık Radyo Açık Gazetesi onun ve devam ediyor saat 830 beş geçiyor altı hatta ve Cumhuriyet davasına da bir eşekler dedik ama ondan önce e, Türkiye ile ilgili iki önemli konu var onları da söyleyelim haber olarak acil birinci derecede öncelikle haber olarak zaman bakımından. Bir tanesi Cumhuriyet davası. Eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve çalışanlarının mahkumiyet kararlarının Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından <gülüyor> dava İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yeniden görüldü. ve Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı yerel mahkemenin ilk kararında direnmesini talep etti. Yani saat 17.10'da kararını açıklayan mahkemede Kadri Gürsel'in beraatine diğer sanıklar yönünden yargıtayın bozma kararına direnmeye karar vermiş hmm. bak dirençli bir mahkeme dosya yargıtay genel kurumuna gönderilecek yani mahkeme Kadri Gürsel hariç yargıtayın bozma kararına direnmeye karar vermiş ender görülen hukuki durumlardan bir tanesi davayı çok sayıda gazeteci ve avukatın yanı sıra İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcaytu, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sezgin Tanrıkulu da takip ediyor. Pek çok uluslararası kuruluş da var. RSF yani sınır tanımayan muhabirler, Artık 19 Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, P24, Disk Basın İş, Human Rights Watch insan hakları izleme örgütü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, işte söyledik, Cumhuriyet davasının bu ıı, İstanbul 27. Arcaza Mahkemesi'nde izlediler davayı. Savcı ilk kararda direnilmesini istiyor. Bu arada mahkeme başkanı çizerlerin çizim yapmasını da yasak, yassah hemşehrim diye engellemiş. Bu da ilginç. Ayrıca mahkeme başkanı da esprili bir Yargıç çıkmış 14.10'da Mahkeme Başkanı Yargılananlardan Avukat Akın Atalay'ı Evet kaptan kaptan kim Diye çağırmış ha, ha, ha, ha. Espri nerede e, Bilmiyorum e, Şöyle e, mahkemenin eski Başkanı olan şimdi yok artık Abdurrahman Orkun'da Karar duruşmasından önceki celsede Atalay hakkında verdiği son Tutukluluğa devam kararında Hatırlıyor musun bunu okumuştuk Hı hı. gemiyi en son kaptanlar terk demişti eski hakim referans ama, veriyor daha önceki hakim evet. ama tepkiler yükselmiş daha gayet takip ediyorlar ama yani eski evet. yeni hepsi yani. Evet e, salonda tepkiler yükselmiş yalnız böyle bir duruma onun üzerine ne demiş şaka Evet. nereden şaka biliyorsun espri yaptım espri mi yaptım Spiritüel bir hakim sonra herkes görüşmeye başlamış ha ha ha ha Atalay da kendisi de mütalaada Yargıtay kararının hangi yönden hukuka aykırı olduğuna değinilmedi demiş. Avukat Bahri Belen de Yargıtay'ın bozma kararında Ahmet Şık yönünden çelişki var, bunu gördük demiş. Savcının mütalaasından şu anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı ve bakanlar bu örgütü yani FETÖ'yü biliyordu. Savcı aslında onları da suçlamış oluyor. Cumhurbaşkanını. E? Bu aralar Cumhurbaşkanı çok üstüne geliyorlar. ...benim gördüğüm haberlerden... ...aktarıyorum yani... ...maddelik konusunda da bu konuda da... ...direnme istemenin hukuki bir dayanağı olmalı... ...bir hasım mütalası olmamalıdır... ...savcılık sanıkların lehine olan... ...delilleri de toplaması gereken bir makamdır... ...bu görüşü yok sayıyorum... ...abesle iştigal olduğunu düşünüyorum... Hayır, ...saçmalıkla... Sevgilim. ...demiş Bahri Bey... ...Bahri Bey'den programcımız... ...günaydın Aslımız, diyelim kendisine... E, Ahmet Şık da Cumhuriyet komplosu Hukuki sahiplerle açıklama yapılacak Bir dava değildir Mafyalaşmış bir siyasi iktidar Ona tetikçilik yapma Rol ve görevini üstlenmiş bir yargı Ve işbirlikçisi medya Ortaklığıyla kurulmuş bir Komplodur demiş Savcı komploya ortak olmaya Devam edeceğini belli etti Sizi de göreceğiz demiş Akinlik. Sert evet ve görmüşler de tabi işte direnmiş yani yerde Aydın Engin de mahkeme başkanı bu sefer en yaşlı siz misiniz demiş ona salondakiler kıdemlimiz diye cevap vermiş Engin de, e, Aydın Engin de demiş ki, mütalaa'yı dinlemeseydim konuşmayacaktım. Savcının hazırladığı iddianame bundan önceki mahkeme kabul etmişti. Bu bir hukuk ayıbıydı. Galiba kendisi hukuk derslerinde pencereden dışarı bakmış demiş. Dışarıyı seyretmiş. E, Utku'nun avukatı, Bülent Utku'nun avukatı... E, Ergin cinmem de ne yazık ki şimdi yine görüyorum ki Hukukun amir ilkeleri yani Emir veren ilkeleri yok sayılıyor Bu davada suç teşkil eden Fiilin ne olduğu belli değil Ben böyle bir mütala beklemiyordum Bu dava tarihe çakılan bir davadır Çivi gibi demi. Onu ben ekledim Lütfen artık Türkiye'yi kurtarın demiş hakimler Ama hakimler buna da cevap vermemişler Çizer Musa da ...yargıtayım bozma kararına... ...katılmanızı talep ediyorum demiş. Sabuncu... ...Murat Sabuncu... ...gazeteciliğin 3 yıldır yargılanması bitmemiş... ...diyor savcının mütalaasından anlıyorum ki diye... ...ve çok ilginç... ...Mustafa Güngör de 35 yıllık hukukçuyum... ...bu mütalaya ne deneceğini bilemiyordum... ...35 yılda hiç görmedim demiş... Hı hı. ...bunu... E, a, ...reddi hakim talebi... ...reddedilmiş... Ve son sözlere geçilmiş, son sözlere de itiraz edilmiş. Aslında son söz söylenemez usulen diye avukatlar itiraz etmişler ama o da reddedilmiş. Ve sonuçta e, Ahmet Şık ne korkacağız ne de diz çökeceğiz demiş. Aydın Engin de en yaşlı değil ama en kıdemli gazeteci benim. Dolayısıyla mahkemenin vereceği karar hepimize, hapsimize yönelikse şaşırmam benim için fark etmez. Çıktıktan sonra yine yazarım ama sizin için fark edecek bu sizin hukuk sınavınız. Hı hı. 27. ağır cezanın yeni heyetisiniz o nedenle sınav diyorum. Daha önceki heyet sınıfta kaldı hukuktan kolay gelsin demiş. Bülent Utku da 35 yıllık avukatım. ...böyle usul görmedim demiş... ...son söz ne söyleyeceğimi bilemiyorum... ...demiş... ...ve biz... ...gazetecik yapmaya devam edeceğiz diyor... ...Murat Sabuncu... ...hemen her gece derin sessizlikte... ...daha da yoğun yankılanan bir gürültüyle... ...uyanıyorum... Hı hı. ...pencereye doğru gidiyorum... ...insanlar... ...sayıları her geçen gün çoğalan insanlar... ...ayaklarında prangalar... Onların çıkardığı şakırtıyla kendi mahallelerinde bir aşağı bir yukarı yürüyorlar. Daha doğrusu ayaklarını sürüyorlar. Gözlerine bakıyorum sıkı sıkı yummuşlar. Elleriyle ağızlarını kapatmışlar. Dilleri var konuşmuyorlar. Gözleri var bakmıyorlar. Kulakları var duymuyorlar. Ayakları var gitmiyorlar. Oysa yakınlarda bir yerde pek çok mahallede insanlar acı çekiyorlar. Haksızlığa uğruyorlar, yoksulluk yaşıyorlar. ...böyle zamanlarda görülmeyeni göstermek... ...söylenmeyeni söylemek... ...gidilmeyen yere gitmek, şahitlik etmek... ...görev olur diye devam etmiş... Evet, günü sözü olabilir belki de... Evet... ...yani bedeli ne olursa olsun... ...gerçekleri söylemeye, yazmaya... ...devam edeceğim diye de bitirmiş... ...bir ders... ...gibi bir şey olmuş bu... Ee, ...ama sonunda... ...bu şekilde... ...mahkemeyi... ...Cumhuriyet davasında mahkemenin ya kararı... ...yargı reformu ve yargı... ...yorumlarını da tamamen boşa düşürdü... ...diye Gökçer Tayıncıoğlu'nda... ...net bir yorumu var... ...artık diye şöyle bitirmiş yorumu... ...T24'te Gökçer tayincioğlu da... ...yargı reformu... ...bu reformada altında yapılan... ...haber ve düşünce açıklamaları... ...suç oluşturmaz... ...şeklindeki değişiklik... ...mahkemeyi etkilemedi... Yargıtay'ın yaptığı yorumlarında etkilemediği gibi mahkeme hiçbir şey etkileyemedi diyor. Hı hı. Şimdi dosya Yargıtay Genel Kurulu'nda görüşülecek ve nihai karara bağlanacak. Genel Kurulu'nun kararına yerel mahkemenin direnme hakkı yok. Ancak yargının uygulamaları o kadar değişken ki ne yerel mahkemenin ne Yargıtay üyelerinin hangi konuda nasıl bir tutum izleyeceğini anlayabilmek de çok mümkün değil. Bu nedenle Cumhuriyet davasında hukukun belirleyici olmasını dilemek dışında Söyleyecek her şey anlamsız hale gelmiş durumda diyor. Böyle de bir durum var. Şimdi artık eşeklere geçebilir miyim? Lütfen. Dünya eşekleri büyük bir kıyma uğramakta. Yani dünya, nüfusu, dünya eşek nüfusunun yarısı önümüzdeki beş yıl içinde yok olması. Tehlikesindeyim. Dünyadaki gerçeklerin yarısı. yarısı, evet. Milyonlarcası neden sebebi biliyor musun? Geleneksel Çin tıbbına sen aşina mısın? Böyle binlerce yıllık şeyler var. Akupunktur'dan filan da öncesine dayanan bir takım ilaçlar kullanılıyor Mesela gergedan boynuzunun toz alın. Burna çekilmesi gibi filan. Bu da öyle imiş. Yani eee jelatin, jel bazlı bir geleneksel ilaç yapılıyormuş. Ejiao. Ejiao. evet. Ve bu dünyadaki bildiğimiz eşek o sevimli, olağanüstü güzellikteki hayvanların nüfusu 44 milyonmuş. Önümüzdeki 5 yıl içinde 20 milyonak filan yiyecekmiş. Ve halihazırda hazırda Yarın, dünya genelinde zaten azalıyor eşeklerin evet. nüfusu. 2007'den bu yana Brezilya'da %27 azalmış. Bu oran Botswana'da %37, Kırgızistan'da %53, Kenya ve Gana'da eşek derisi ticareti nedeniyle hayvanların nüfusunun hızla azaltıldığı i̇şte, belirtilmiş. Evet bu Kenya ve Gana meselelerini zaten e, arkadaşlarımız ebedi yok oluş programında dile getirmişlerdi. Bu da ek oluyor. Hakikaten inanılmaz bir haber. E, yılda Beş milyona yakın eşek derisi ticareti varmış. Bu ilacı yapmak için geleneksel ilacı nerede kullanılıyormuş ilaç? Başında da sürüyorsunuz değil mi? O da olabilir herhalde. Kan dolaşımını hızlandırdığı ve kansızda iyi geldiği söyleniyormuş. Ha. Ama şöyle bir durum da var. Bu rapor Danke Sanctuary isimli bir örgütten geliyor. Eşek ticareti için. Eşek o... barınağı yani. Evet. Eşek ticareti için zorunlu yolculuklara çıkarılan hayvanların aç ve susuz bırakıldıkları ve beşte birinin yolda öldüğüne dikkat çekilmiş raporda. Ve eşek derisine talep o kadar fazla ki hamile, yavru ve sakat, aynı zamanda yaşlı eşekler bile kesiliyormuş. Yaraların derinin kalitesini etkilememesi nedeniyle hayvanlara iyi muamele de edilmiyormuş. Kansızlık için, insanın kansızlığı için. Ama kansızlık geldi. Mi? Peki soru geliyor haftanın artık sıklaşan soruları. Son sorusu mu? Yani geleneksel... Son. Çin tıbbı ya bu yani En az 5-6 bin yıldan Bahsediyoruz Peki 5-6 bin yıldır Eşek derisi Kullanılmıyor muymuş ki Birdenbire yok oluyor 5 yıl içinde yeriye iniyor aklın Nasıl oluyor bu izah ediyorsun sen bunu bir anda hem de yani 5 yıl diye baktığın zaman gözü açıp kapayıncaya kadar geçen bir süre aslında insanlık yani tarih bütün içinde. eşekler yok olabilir ya tarihten yani ee, ve 1992'den bu yana Çin'deki eşek sayısı %70 4'te 3'ü kaybedilmiş 4'te 3'ünden fazlası gitmiş ve onun için de artık e, onun için işte şey yapıyorlar Kenya'dan filan ithalata başlamışlar Çin zenginleşti ya hı hı kansızlığa çare bulma. Kansızlığına çare bulmaya çalışıyor. Zenginler bizde kansızlık var diye düşünüyorlar. Getirin eşek jelatini diyorlar. Hı hı. Daha önce olmamasının sebebi bu. 5-6 bin yıldan beri böylesine zenginlik yoktu Çin'de. O zaman kansızlık da yoktu. Şimdi kansızlık da oldu. Eşek kanına ihtiyaç var. Derisine ihtiyaç var. Yani e, hakikaten e, eşekler 500 milyon dünyanın en ...yoksul... ...kesimlerinde yaşayan... ...500 milyon insana da... ...destek veriyor yani... ...onlar kullanılıyor eşekler... ...onların can dostu aslında... ...köpekler için kullanılan bir sıfatı onlara da kullanalım. Yani... ...Gana ve Mali gibi yerlerde... ...yasaklanmış ama dinlemiyorlar... ...hiç kimse hemen... ...başka yerlerde... ...mez bağlarda kesilsin diye... ...yiyorlar mı bilmiyorum... Bunda. ...ayrıca... ...Eciao'nun ne kadar işe yaradığı filan da... ...büyük bir tartışma konusuymuş... ...zaten... ...ama... zengin ...gittikçe zenginleşen... ...Çin elitlerinin... ...buna ihtiyacı var besbelli ki... ...kansızlar demek ki... ...evet kansızlar... ...tamam şimdi bunu böyle yaptık... ...bir de... ...başka bir yok oluştan bahsetmek istiyorum... ...Afrika'daki... E, ...bitki türlerinin... ...üçte biri... ...çok yakın bir zaman içinde... ...yok olma tehlikesindeymiş... ...buna ne, ne, ne buyurulur bakalım... ...yeni bir araştırma bu... ...yani... ...çok büyük bir risk... E, ...var yani... ...Uluslararası e, Doğanın Korunması... ...örgütü var ya... ...IUCN... ...kırmızı listeye alıyor... Sadece %8'ini koruma altına almış durumda. Halbuki memeli türlerinin %86'sı için böyle kırmızı listeler yapıyor. Şimdi yepyeni bir sınıflama ihtiyacı duyuluyormuş. Çünkü Afrika'nın bütün bitkilerinin ağaç, ot, çiçek hı hı. ne varsa hepsinin 3'te biri yok olmak üzereymiş ve çok yakın bir zamanda. 7 bin tür. 7 bin tür gidecek deniyor. Yepyeni bir araştırmadan bahsediyoruz. Dünyanın gidişatı iyi değil gibi sanki. Ha? Ne diyorsun buna? İçindeki bütün canlılarla beraber evet. eşeklerde dahil olmak üzere. Bu arada da e, Avustralya'da yalnız yangınlar devam etmiyor. E, bir de e, North South Wales e, ve Güney Avustralya Victoria'da da yangınlar devam etmekle kalmıyor. Bir de kuraklık büyük toz fırtınalarına yol açıyormuş. Ve Mildura adlı bir yerde durum artık hiç şey değil. Yani Mildura haritadan toz bulutu dolayısıyla silinmiş. Bak görünüyor fotoğrafta bina, insan, canlı, hayvan görüyor musun? Yok yok bir tek bir iki ağaç gözüküyor o kadar toz bulutu sarmış ama e, oranın başbakanı yöneticileri şey diyorlar bu kuraklığın da e, yangınlarında en ufak yok iklim değişikliği diye bir şey yok zaten diyorlar ya öyle işte 40 derece olmuş şu gün dün yani Namancu yazıyor bunu Guardian gazetesinde Yaşanamaz hale gelmiş. Mildura şehrini hı hı. bütün boşaltmak gerekebilecek. Çünkü toz bulutundan ne sokağa çıkılabiliyor ne okula gidilebiliyor çocuklar ya da işte ben uyduruyorum. Yani normal faaliyeti yürütmek. Kimileri de sokakta parka gitmek ister. Bazıları akşamları bir yerde bir kada yatmak ister filan. Onlar da yapılamıyormuş toz bulutundan. Ama mesele yok sorun yok diyor yöneticiler. Yani mesela 17 yaşındaki bir lise öğrencisi şey demiş. Ben sınıfta ders görürken Avustralya'nın Guardian, Avustralya Guardian'na şeyi söylemiş. Pencereden bir baktık. Aa, böyle bir turuncu koyu renk oldu demiş. Yani ders sırasında dışarı Vay baktı. Canım. ...ve şeyi de... ...sıraların üzerinde de... ...tozu gördük diyor... ...birikti, bayağı kalın bir toz oldu... ...diyor... Ee, ...yani... ...bu kötü tabii ama demiş yani zaten... ...haftada üç ya da dört kere oluyor artık... demiş. ...haftada üç ya da dört kere böyle... ...sıraların üzerinde biriken toz... ...göz gözü görmüyor... ...ve bunu normal karşılıyorlar... ...devam ediyorlar değil mi... ...çok hoş yani... Ve bir de çok acayip bir şey söylemiş. Sophie Appleby diye birisi, bir genç kadın, bir yaşındaki çocuğuyla evde mülakat yapılmış. Kapılar, pencereler tamamen kapalı, pencereler, kapılar kapatılmış çünkü toz giriyor ve ölümcül yani. Asıl bir de tuhaflık başka bir şey var demiş bu genç kadın Sophie Appleby. Sessiz baharı hatırlatmış Hiç kuş sesi yok demiş Hiçbir şey yok ses yok demiş yani, Bitti demiş yani Çok tuhaf yani kendi tam Eğer kuşlar Ötmeyi bıraktığı zaman Kendini çok tuhaf bir durumda hissediyorsun Demiş Yani, Rachel Rachel Carson, Rachel Carson, yani tamamen 1962'de yazılmış kitabı hatırlatıyor insana çok acayip bir şey. Ki iklim kriziyle alakalı verilen mücadelede de referans gösterilen miyank taşlarından bir tanesi bu kitap. Türkçe'ye de çevrildi. Evet evet çok önemli bir kitap. Bu arada da İngiltere'de İşçi Partisinden yeşil sanayi devrimi sözü verildi ve ilk defa tarihte modern Britanya tarihinde ...ve belki de dünya tarihinde de... E, ...ana konu bir seçimden önce... ...ana konu iklim oldu. Bu evet. çok ilginç... ...bir şey yani... ...tamamen iklim krizi... ne zaman... ...14'ünde mi, 13'ünde mi, 12'sinde mi... ...ne aralığın yapılacak seçim... ...tam bilemedim şimdi... ...ama... Ee, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn Birmingham'da yaptığı konuşmada Yeşil Sanayi Devrimi sözü veriyor. Bu çok radikal, ilginç bir metin. Yani biraz bakabildim. İngiltere'de müesses nizamın, yani kurulu düzenin kendisine uygun hale getirdiğini e, sistemi ve 12 Aralık'mış. Evet, erken seçim öncesi İşçi Partisi'nin vaatlerini yerine getirmesinin imkansız olduğu yönünde yayınlar yapacağını söylemiş. Umudun manifestosu diyor. Büyük bir, ilginç bir tartışmaya yol açtı bu. İngiltere ekonomisi için, Britanya ekonomisi için yeşil dönüşüm va vaat etti. Yani 2024'e kadar her yıl 100 bin konut inşa edileceğini, British Telecom'un kısmen kamu ulaştırılmasıyla tüm konutlara ve iş yerlerine bedava internet hizmeti verileceğini, İklim değişikliği ile mücadele için çevreyi kirletenlere yönelik yeni vergi politikaları uygulanacağını ve 1 milyon kişiye istihdam sağlanacağını, 250 milyar sterlinlik yeşil dönüşüm fonu oluşturulacağını, borsaya kote olmak için aranan şartların gözden geçirileceğini, belirlenen çevre kriterlerini karşılayamayan şirketlerin Londra borsasından çıkartılacağını söylemiş gerçek bir devrimci şey, daha fazla kazanandan daha fazla vergi alınacağını, ikinci evi olanlardan ekstra vergi alınacağını, petrol şirketlerinden özel vergi alınacağını, üniversite harçlarının kaldırılacağını, ulusal sağlık sistemine NHS'de daha fazla yatırım yapılacağı vaatlerden bazıları gerçekten çarpıcı. Yani şu son kamuoyu araştırmalarında İşçi Partisi iktidardaki Muhafazakar Parti'nin gerisinde ikinci sırada gösteriliyor. Ama Muhafazakar Parti'nin İngiltere parlamentosunda çoğunluğu elde edemeyebileceği söyleniyor. İşçi Partisi İngiltere'yi en son 97-2010 yılları arasında yönetmişti ama son 9 yıldır ana muhalefet partisi konumunda Son şansını kullanıyor. Açıkça yazıldı yani dünya içinde son şans. Yani bu Britanya seçimi şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir değişiklik zihinlerde de gösterildi. Yani radikal ve çok kapsamlı manifesto bütün Britanya'yı da dönüştürme vaadinde bulunuyor. Evlenenlere çeyiz yardım falan gibi şeyler yok değil mi? Doğrudan hayatı ilgilendiren, evet, evet, siyaseti ilgilendiren şeyler bunlar. Fakat buna karşılıkta Muhafazakar Parti büyük bir şey yalan kampanyasına girişmiş durumda. Nasıl? Tamamen yalan ve böyle manipülasyon. Independent'ta çok ilginç bir habere rastladım. Bir web sitesi kurmuşlar. Hı hı. Ve burada İşçi Partisi manifestosu yayınlanıyor. Fake. Fake. Evet. Yalan yani. yani. Google'a para vermiş ve e, yalan. reklam, reklam evet. olarak da şey vermiş. Ve yani tam aksi bir planı gösteriyormuş asıl. Böyle işçi partisi manifestosu diye bakınca bambaşka şeyler görüyormuş. Ne çıkıyormuş? 10 Gençler 10 GB internet. E falan, öyle şeyler. Yani birden bire e, tamamen ortalık birbirine girmiş durumda. Stephen Brannan'ı halbuki Guardian gazetesinde yazar Stephen Brannan diyor ki nihayet kamuoyu, e, Britanya için konuşuyor tabi nihayet iklim krizinin üzerinde eyleme geçilmesini istiyor. Şimdi politika bunu yakalamak zorunda artık demiş. ya yani en çarpıcı gelişme dün de sen yoktun ama okuduk. Günün sözü olarak da Yılın sözünü seçtik İklim acil Oxford sözlüğü iklim acili yılın sözü seçti Bu son derece Çarpıcı ve önemli bir gelişmeydi yani 10 bin Yüzde 10 binden Fazla artmış Kullanımı Bu iklim acil meselesi, İklim acil programını yapıyorsun ya Evet bugün genç arkadaşlarımız da gelecekler Evet, orada ve şimdi politikacıların da yakalaması e, gerekir diyorlar ama yakalayıp yakalayamayacakları bilinmiyor. Bu arada çok ilginç iki şey de var tam bu konuya geçmişken Uluslararası Af Örgütü Amnesty International teknoloji devleri Facebook ve Google'ın insan hakları için sistematik bir tehdit oluşturduğu yolunda bir deklarasyon yayınlamış çok önemli çağrı yeni bir rapor. Biyanet'in haberi bu. Facebook ve Google'ın gözetleme temelli işletme modeli gizlilik hakkıyla bağdaşmıyor. Hmm. İfade özgürlüğü ve eşitlik hakkı gibi bir dizi başka hak için sistematik bir tehdit oluşturuyor. Mecralar ayrımcılığı da artırıyor. Modern hayata hükmediyorlar diyor. Kumin Aydu da genel sekreteri Google ve Facebook modern yaşamlarımıza hükmediyor. Milyarlarca insanın kişisel verilerini toplayıp paraya çevirerek... ...dijital dünyadaki benzersiz gücü... ...bir araya getiriyor demiş. Çok ilginç bu aslında. Yani ayrıntısına girmemiz lazım. Belki de... ...bunu günün sözlüğümü yapmak lazım... ...bilemedim. Ama... E, ...şunu söylemek lazım ki... ...Trump... ...seçimi kaybetmesi tehlikesi de... ...yani daha doğrusu... E, ...şey başladı ya... ...impeachment işte... Hı hı. E, çok ağır kendi hakkında şey süreci başladı aziz süreci gizli bir toplantı yapmış kiminle kiminle efendim Mark Zuckerberg Facebook'un CEO'su yalnız Facebook değil tabi Google'da ona ait değil mi hı hı. ve e, bir de Peter Thiel Peter Thiel kim P pay <gülüyor> Paypal hı. sahibi ee, ve güçlü bir gizli toplantı yapmışlar. Elizabeth Warren şey adaylarından Elizabeth Warren e, Cum Cumhurbaşkanı adaylarından Demokrat Parti'nin tamamen bir yolsuzluk alarmı vermiş ve bu Amerika'nın sonunu getirmeye yönelik bir şey demiş yani. Facebook kurucusu ve CEO'su e, ve aynı zamanda işte sağ, sağ kanat milyar değerlerinden Deale, Trump destekçisi gizli toplantı beyaz evde gizli toplantı Hı -hı. yapmışlar çok acayip yani bu bir darbe girişimi olmasın Netanyahu'nun birbirinin söylediği gibi Hı -hı. ilginç ilginç evet burada kapatalım şimdi ...ve sesini öneye bağlayalım... Ha, ...bir de çok önemli bir haber vardı... ...onu da söylemeyi unuttum... Ee, ...Ankara'da 10 Ekim 2015'te... ...100 kişinin öldüğü tren katliamına... ...ilişkin... ...savcılığın 9 klasörlük delil dosyasını... ...mahkemeden ve müştekilerden... ...sakladığı ortaya çıkmış... ...ne? 36 sanığın yargılandığı gar katliamına... ...ilişkin dosyalar... ...1,5 yıl sonra... ...kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından... Ankara Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosuna bırakılmış. Hı. Dosyaya göre canlı bombaları Ankara'ya kadar eskortluk yapan Yakup Şahin 2 ton, 2 ton 33 nitrat almaya çalışmış. Gübre ama patlayıcı olarak kullanılıyor. Kimliği istenince vazgeçmiş. Şüphelenen gübre satıcısı emniyete olayı bildirmiş ve Şahin'in kimliği tespit edilmiş. Hı hı. Yani terörist eskortu ve bomba alıcısı, bomba yapım malzemesi alıcısı, emniyet katliamdan 8 gün önce bildirilen bu duruma karşın işlem yapmamış. Yani bundan daha büyük bir skandalı düşünmek bile zor geliyor. Ali Can haber haberi. Bunda yani saldırı hazırlığının 11 gün önceden saptandığına dair ilişkin dosya saklanmış. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hadi kapatalım. Açık kaste. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba nasılsınız? Merhaba günaydın. Günaydın sizin. günaydınlar. Hanım demediğin için iyiyim bence. O yüzden. Okay. <gülüyor> Güzel bir başlangıç yaptık. Ee, o zaman içimizi karartabiliriz değil mi? Tabi tabi. Biz hiç yapmıyoruz onun için. Sen ne devam edeceğizlerimiz <gülüyor> evet, merak Evet yani etmişiz. son haberlerimiz evet zaten beni de bir böyle şimdi bir... <gülüyor> ne diyeyim yani. <gülüyor> Kar arttı da kar arttı ama size önce e, yani gerçekten e, bu ay kutlanası bir aydı bunu da kaybetmeyelim yani gerçekten Açık Radyo'nun 25. yılı bence e, 40 gün 40 gece kutlanması gerek herhalde yani gerçi ben de kutlamayı kaçırdım ama. Ama e, biz de böyle sürekli için. bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bir sürü planımız programımız var bir kısmını yapabileceğiz herhalde. Evet. Ya beni gecelerin insanı yapacaksınız ben onu bekliyorum yani ben benim içimdeki o canavarı parti canavarını dışarı çıkaracaksınız ee, var herhalde yani olduğunu da ümit ediyorum belki de yoktur yani <gülüyor> ara ara öyle bir şey çıkmayacak belki ama bir gün sizde ümidin yani o yüzden. Ee, ve doğum günü şarkısı Söyleyeyim mi şimdi bu durumda ee, Kara haberler verecektiniz Yani <gülüyor> içeri <tek> gerçekten <gülüyor> Ne kara oldu şarkı söylemeye başladınız, şey, başladınız Sezin Hanım <gülüyor> Şarkı söyleme diyor Can burada çok da haklı Halbuki ben bir Marlon Monroe Olmayabilirim ama e, <gülüyor> Şöyle güzel bir Happy Birthday şarkısı Söyleyebilirdim iyi söylemiyorum Daha da söylemiyorum Bir gün Gelecek açık part, e, partira, e, şey, radyo partilerinde açık parti yaptım açık e, açık radyo partilerinde artık yani böyle en e, tepelere kendimi atıp oradan söyleyeceğim. Önce Görünsün. bir gelelim de ondan sonra bence yapılabilir böyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse, aktivistler bekliyorum artık. Neyse gerçekten hakikaten e, açık radyonun kıymetinde ayrı ayrı e, her daim farklı şekilde anlıyoruz. Medyanın bu döneminde Teşekkür, e, bambaşka bir şekilde anlıyor insan çünkü haberler yok genelde biliyorsunuz bu arada bir servet vergisi geldi akşam hmm. <gülüyor> biz uyurken neler oluyor biz değinemedik acaba ona. Ha? biz değinemedik ona evet yani çok <gülüyor> evet. söylersen çok iyi olur Evet ya yani hangi bilmiyorum söyleyeyim. Bilmekte çok mümkün servet değil. Vergisi. Ben de tesadüfen aslında öğrenmiştim. Şimdi emlak kısmından vesaire. Ama mesela işte e, ya servet e, vergisi olarak paketleniyor tabii ki. E, ama gerçek içeriğinde bütün hayatınızda işte dijital hizmet vergisi mesela bütün işte dijital platformlardan ekstra vergi alınır. Konaklama vergisi. Otellerde kaldığınızda ekstra vergi. Yani bütün bunlar aslında orta ve üst sınıfın hayatını iyi etkileyecek. Yani zaten alt sınıf derken ben şey demek istiyorum. Yani zaten hiçbir hizmet kullanamayan, çok kapalı ve çok ezilmiş bir hayat yaşayan insanların hayatı daha da kötüleşecek. Vergilerden bağımsız olarak. Ama onun ötesinde de işte ucu ucuna yaşayanlar ve onun biraz üstündekiler asıl etkilenen olacak ee, ama paketlemesi de tabii ki farklı şekilde yapılıyor. Ne deniyor? İşte servet vergisi en üst gelir grubundan alınacak deniyor. Hı hı. Halbuki mesela işte e, emlak konusunda şöyle düzenlemeler var. Yani bir tamam büyük emlaklardan alınan harç arttırılıyor vesaire. E, 5 milyon üstü olanlardan. E, fakat onun ötesinde daha e, önemli. Mesela özel bir e, kuruldan e, rayiçlendirme yani ne kadarsın bedeli Emlakın onu öğreniyorsunuz Vesaire e, Oradan bir belge almak zorunda kalıyorsunuz Özel bir kurul bu e, Yanılmıyorsam e, Gerçekten yani Özel derken şey anlamında söylüyorum Private yani herhangi bir kamu kuruluşu Olmayan bir şeyden alacaksınız Bunun ne kadar istismara açık olduğu Ortada emlak piyasasını Hiçbir zaman desteklediğim bir piyasa elbette ki Olamaz ama Türkiye'de de işte insanlar için çok önemli ve yıllarca buna dayalı bir büyüme yaşandı. Şimdi işte bu alım-satım işleri de giderek komplike ve zor hale geliyor. Ama işte bunun içeriğini tam öğrenemiyoruz vesaire. Şu Bu yani benim bahsettiğim detay benim tesadüfen öğrendiğim bir şey. Bu Herhangi bir şey satış yaptığınızda dediğim gibi emlağın bedelini bir yere tescil ettirmeniz gerekmesi gibi. Hmm. E, vergi kaçırmayı işte söz engelleyecek bir şey ama tabii o kurulun e, da özelleştirilmiş bir şey olması, ayrıca böyle bir bürokrasinin giriyor olması vesaire vesaire bunlar aslında e, tabii ki artık kişinin yağından vergi çıkarmak çabalarının ve ekonomiyi de çok negatif etkileyebilecek sektöre uğratabilecek çabaların ürünleri. Zaten şahtık yanlış büyümenin <gülüyor> yanlış tarafını Böyle daha da Komplike karmaşık ve Yanlış hale getirmek nasıl oluyor Gibi bir aslında deneyim içinde Oluyoruz ama biz bunları Öğrenemiyoruz işte tesadüfen oradan Buradan vesaire çünkü Muhalefetimiz bu konuları Doğru düzgün onlar da pek gündeme Getiremiyor Mesela böyle bir vergi Paketinin olduğunu biz şimdi öğrendik Saraya çıkan CHP'liyi tartışıyoruz da Veya külliye diyelim ee, Külliye'ye giden CHP'li kimdi konusu günlerdir gündemimizde ama e, muhalefetin kendisi de bu konuyu gündemde tutuyor. Halbuki kendi sorunları yani tutup da herhalde biz e, araştırıp buluyor veya merak ediyor olmamalıyız. Ama işte e, bunlar konuşulurken asıl mesele e, o vergilerde vesaireydi e, gelip geçi veriyor. Genel kurulda bir kere kabul edildi mi Zaten ne demek yasalaşması demek Demek Ocak ayından itibaren Böyle yeni yeni Vergilerle yaşayacak Türkiye evet. Ama güzel yani Ama hem Trump'ımız var Hem Warren'ımız var Hem iktidar hem muhalefet Her şey bir vücutta toplanıyor Bu da aslında Türkiye olarak bizim <gülüyor> Mutlu olmamızı gerektiriyor. Evet ya yani çoğu. Çok unik bir durum oluyor. Nasıl diyeyim yani? Bir lafını bulamadım. Biricik. <gülüyor> Biricik, evet. 12. Çok yerli ve milli bir durum yani. da malum şey getirmek e, bu, zengin vergisi konusu servet vergisi konusu e, gündemde oyda da Amerika'daki seçimlerde de çok tartışıldı. Bizde her şey birden var yani. Warren görüntüsü şamp. <gülüyor> evet evet çok <gülüyor> değişik. Yok, benzersiz yok. bir durum yani. Evet. Peki bir evet. de e, bugün birazcık da 25 Kasım pazartesi evet, gününü konuşalım e, demiştik. Değil mi? Dünya Kadına Karşı Şiddeti evet. Önleme Günü. E, Açık Radyo'nun 25. yaşından girdik. Başka bir 25'le gidelim. E, 25 Kasım şimdi önemi nedir? E, kadına yönelik şiddetle karşı mücadele günü malum. Bu nereden geliyor? E, Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörlük zamanında e, maalesef ...çok acı bir hikayeden geliyor aslında. Ee, bir kız kardeşler var ve e, diktatörlük askerleri tarafından tecavüz ediliyorlar... ...öldürülüyorlar, çok da vahşice öldürülüyorlar. Ee, ve o günün aslında e, yıl dönümü e, hayatta kalan kız kardeşlerinin e, bu konuyu gündemde tutması... işte ...ve kız kardeşlerinin e, bir tanesinin de e, takmasını kelebekmiş... Ee, ve e, kelebekler diye hep e, onları adeta efsaneleştirerek e, gündemde tutuyor. E, ve e, daha sonra da 1981'de Latin Amerika'da, işte Latin Amerika Kadın Kurultayı toplanıyor Dominik'te. Ve 25 Kasım'ı kadına e, yönelik şiddete karşı mücadele günü e, olarak kabul ediyor. Daha sonra 1985'te de 4 yıl sonra Birleşmiş Milletler bunu bütün dünya çapında kabul ediyor. Ve o zamandan bu zamana aslında işte kadına şiddet maalesef dünyanın her tarafında da devam ediyor. Türkiye'de de özellikle çok ağır haberler duyuyoruz. O kadar çok haber var ki, o kadar çok duyulmayan da haber var ki. Evet. Biz dün birazcık evrimkepenekle konuşma fırsatı bulduk o, bunu. Evet. Bu konuyu yakından takip eden gazeteci arkadaşımızla ama ne kadar üzerinde durursa o kadar iyi bir konu, önemli bir konu yani. Evet, çok önemli bir konu. Çünkü aslında kadına şiddet bizimle ilgili çok fazla şeyi de ortaya koyuyor toplum olarak. Evet, ee, yani 20 kere... gün içinde 34 kadının öldürüldüğüne dair bir haber okudum ve Tüyle Rüpertici'di. Yeni bir haber yani. Evet ve bu şiddet bir yandan tabii daha görünür oluyor ama bir yandan da aslında daha da yaygınlaşıyor. İşte dizilerden tutun vesaire. Her tarafta e, o kadar çok kadına şiddeti aslında özendiren durumlar var ki. E, bunlar da işte şey e, birçok şeye karşı sözde önlem alınıyor. İşte içki iç, iç, yok sigara yok o yok bunu gösterme. Ahlak ahlak ahlak sabahtan akşama kadar bunlarla yatılıp kalkılıyor. Ama e, gerçekten de bazen ben... E, Tesadüfem bazı klipleri vesaire görünce dizilerdeki şiddetten, yerli dizilerdeki e, kadına yönelik şiddetten ürperiyorum. Bu e, normalmiş gibi meşrulaştırıldıktan sonra da işte e, tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Dizilerde öyle sahneler mi var? Buzlanmadan gösteriliyor öyle mi? Buzlanmak ne demek? <gülüyor> <gülüyor> Ama sig sig sig sig sigar ya. Sigaralar buzlanıyor değil mi? İçkiler. Evet tabii ki. Tabii ki onlar olmaz Ama işte dünyamız daha iyi olmuyor Türkiye Türkiye'de kadınların dünyası da Şimdi metropoldan bazı verilerden bahsetmek istiyorum Bir kere kadına şiddet konusunda çok duyarlılık var Aslında Türkiye'de Ülkemizde kadına ve çocuklara yönelik Taciz, tecavüz ve şiddet olaylarından haberdar mısınız Dendiğinde neredeyse toplumu %100'e haberdar bir duymamazlık gibi bir durum ortada yok. Yani yüzde yüze ulaşan oranlardan bahsediyoruz. Tüm partiler tüm gruplar arasında. Ve büyük de bir hassasiyet var. Son yıllarda arttığı düşünülüyor. Kadın şiddetin. Yüzde seksen toplumun neredeyse yüzde doksanı son yıllarda arttı düşüncesinde. Ve bütün bu işte şey aslında Medya ne kadar yansıdığı yansımadığı tabii ki tartışılır. ama yansıdığı kadarın ötesinde işte sosyal medyadan insanlar takip ediyorlar, Çevrelerinden bu duyarlılığı yaratacak haberler alıyorlar vesaire. Dolayısıyla Türkiye'de aslında son dönemde işlerin iyi gitmediği gayet biliniyor ve yargının da etkin çalışmadığı düşünülüyor yüzde 64 toplumun yargı bu konuda yetersiz kalıyor diyor. Sadece %31'i toplumun. Evet yargı kadın cinayetleri konusunda gayet etkin çalışıyor. O kadar diyebilirim. Bunu söyleyen o kadarlık bir grup. Zaten yargı ile ilgili bütün aslında farklı verilere baktığımızda, farklı araştırmalara baktığımızda hep çok ciddi bir kriz var. Yargıya güven diyebilir. Dip noktasına herhalde erişmiş vaziyeti Türkiye tarihindeki. Ee, kadın cinayetlerine yönelik hassasiyet, peki siyasetçiler yeterince gösteriyor mu, siyaset çözüm buluyor mu dendiğinde yüzde 66, hayır diyor. Siyasetin bir herhangi çözüm getirdiğini düşünenler sadece yüzde 26'lık e, bir grup tarafından. E, Suçlu kim dendiğinde de adalet sistemi bir, bir numara, %21 ile, 21.8 ile e, adalet sisteminin yetersiz kaldığı düşünülüyor. Hükümet deniyor %17.3, e, yozlaşan toplum 11.6 gibi. Evet. E, fakat burada bir şey dikkat çekmek istiyorum. Maalesef e, adalet Denildiğinde adalet e, sistemi adres gösterildiğinde cezaların hafifliğinden bahsediyor tamam bu doğru fakat idam da çok gündeme geliyor e, işte bu hiç hoş değil çünkü e, bazı kesimlerde idam kolay bir çözüm olarak algılanıyor gerçekten nefret uyandıran gerçekten e, insanı sarsan bu tarz cinayetlerde veya da işte çocuk istismarı vakalarında vesaire. Elbette ki yani insanın tüyleri ürperiyor ve en ağır cezaların verilmesini istiyor vicdan. Ama bunun çözümü kesinlikle idam değil elbette. İdam Türkiye'yi tabii ki inanılmaz çıkmaz yolları sürükleyecek hele ki adalet sistemiyle. Çözüm olmayan bir çözüm. Artık bu noktada Türkiye'nin e, tarihinde başardığı en önemli şeylerden bir tanesi idamı kaldırmaktı. İşte onu geri getirmekle ilgili e, düşüncelerin olması e, bence <gülüyor> dehşet verici. Maalesef işte bir de buzdağının bu tarafı var. E, evet toplumumuzda dediğim gibi büyük hassasiyet var. E, aynı zamanda işte... E, Yine metropol verilerinden bakarsak toplumda ve ailede kız ve erkek çocukları eşit fırsatlar, imkanlar sağlanmalıdır diyenler %92.3'lük bir kitle. Kız çocukları muhakkak eğitime katılmalıdır diyenler 91.7. Kadının şiddet görmesi asla hiçbir koşulda kabul edilemez diyenler 85.2. Kadın çalışma hayatına özgürce katılabilir, katılmalıdır diyenler %84. ...kadınların erkekler kadar dışarıya çıkma, sosyal yaşama özgürce dahil olma hakkı var diyenler yüzde seksen bir. Bütün bunlar güzel ama işte bu hassasiyetlerin de hayata geçiriliyor olması lazım. Çünkü kadınlar hayatlarında bu hassasiyetlerin yansımasını pek de hissetmiyorlar. Çok çarpıcı aslında bu söylediğin tespitler yani bulgular, veri diyelim... Çünkü bir yandan da muazzam bir çelişkiyi toplum içindeki riyakarlığı da gösteriyor. Yani bunu herkes istiyor ama yapılmıyor hiçbiri tabii. Tedbir evet. alınmıyor yani çok acayip bir şey. Ve hala işte çok geriden geliyoruz birçok konuda. KONDA'nın son bir raporu vardı toplumsal cinsiyetle ilgili. Ve aynı zamanda Koç Üniversitesi'nin de bir raporu var. Ee, yeni bunlar çıkan raporlardan Bahsediyorum ee, Onları da ayrıca sosyal medyadan paylaşırım Ben programdan sonra ee, Ve e, işte mesela Koç Üniversitesi'ninkine baktığımızda Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Uygulama Merkezi Koçkan var onun e, bir raporu var. E, 2018 verileriyle, verileriyle Türkiye'de toplumsal cinsiyet, e, cinsiyet eşitliği raporu ve şimdi orada baktığımızda o kadar aslında ürpertici rakamlar var ki yani e, hala kadınların e, çalışma hayatına katılımı çok çok düşük. E, TÜİK verilerine göre Türkiye İstatistik Kurumunun e, kadınların istihdaman katılım oranı 29.4 oranında yani kadınların ee, birazcık daha bir yuvarlayarak Söyleyeyim %30 ancak çalışabiliyor Ve son 20 yılda Sadece 2.2 oranında Bir yükselme yaşanmış hmm. Düşünebiliyor musunuz Yani hmm. 20 yılda bir arpa boyu yol gitmemişiz Kadınların hayat, çalışma hayatına Katılabilmesi bakımından e, Çalışma hayatına katılamamak ne demek Parasız olmak demek evet. O zaman da zaten Bütün <gülüyor> hayatın güçsüz olmak Empowerment dedikleri bu zaten işte Kadınların şeyi. E, Bu yine yemek demek. Evet. Evet. Peki ben bir de üç, üçüncü defa oluyor. Dün sormuştuk. E, e, belki gün dün ve şimdi üçüncü defa soruyoruz. Bu HDP'nin önerisinde göre kadınlara işte kötü muhamelenin, işkencenin ve ayrımcılığın giderilmesi konusundaki yasa tasarısını Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki partiler reddettiler ve geçmedi tasarı. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi. İyi Parti de çekimsel kaldı ya da çekimsel. Bu HDP verdiği için mi oluyor? Yani içeriğine bakılmıyor. Bu niye beğenmedik? diye de bir şey söylemiyorlar sadece reddediyorlar öyle mi bu ne akıl almaz bir durum ya, ya bu kategorik olarak zaten işte e, gerçekten e, bir tarafın e, yani marka gibi etiket gibi bu adeta etiketine bakıp a, ondan mı geldi tamam o zaman gibi e, ne konu olursa olsun işte bu kaşıkçı cinayetinde de böyle oldu mesela aslında yani AKP'nin sahiplenmesi gereken bir şey değil mi Mesela evet. bir ne olursa olsun konu eğer karşı taraftan bir parti getiriliyorsa muhalefetten o zaman kabul ediliyor. İşte tabii bunun tek içtisnaları ne oluyor? İşte e, meclisin büyük çoğunluğunun birleştiği tezkereler. Evet. <gülüyor> Milletvekillerine bir e, pozitif bir şey şey varsa <gülüyor> kazanım varsa onlar... Bir de vergi konusu orada birleşmeselerde bir şekilde geçiyor yani çünkü o yani işte. Peki sizin şu anda aklıma gelen başka bir soru oldu bununla bağlantılı olarak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi getirmiş olsaydı bu kadınlara karşı işlenen şiddet ve ayrımcılık meselesini engelleyici şeyi o zaman onaylayacak mıydı AKP ve MHP? Yok elbette ki değil yani burada AKP'nin veya MHP'nin getirmesi lazım hatta MHP'nin getirmesi de kimi e, zamanlar yetmiyor malum bil, e, bilindiği üzere e, burada e, ancak İstisal Partisi'nin kendisi kendim pişir kendini ye. Peki Birinci ama ha, ha, da ya. Cumhuriyet Halk Partisi yani <gülüyor> CHP niye getirmiyor bunu? Valla şimdi bu aralar CHP herhalde başka şeylerle biraz meşgul ee, biraz kafalar orada. bakıyor e, ee, ya erken seçim tabii çok konuşuluyor aslında. Şimdi bu da çok saçma bir şey. Ee, ya yani daha yeni seçimlerden çıkıp geçen yıl işte yerel seçimler oldu. Artık yani zaten son 10 yılda defa da sandık geliyor Türkiye'nin önüne. Ya yani her yıl neredeyse ortalamayı vurduğunuzu bir sandık gelmiş son 10 yılda. Ee, ben buna işte AKP paradoksu diyorum. Bir yandan işte o şey var seçim yapmayacak çoğunluğu bir sürekli elde etme bir şekilde hali var bir şekilde o yapılıyor fakat ondan sonra o hiçbir zaman bir 4 yıl 5 yıllık bir yar olmuyor evet. <gülüyor> hep e, aslında uzatmaları işte hep bu şeyler o, o, oynandığı için yani e, biten bir şeyi hikayeyi zorla devam ettirme çabası söz konusu olduğu için işte o tekrardan biraz biraz uzatılıp e, seçimlerle bir gençlik e, botoks şeyi gibi ben işte zaten seçimleri aslında e, iktidarın botoksu diyorum. Sanki işte yıllar yıllar sürecekmiş gibi bir gençlik amacıyla yaptırılıyor. Sonra 3 ayda e, havası cıvası bitiyor yani. Çünkü e, içerik belli. <gülüyor> ne kadar ütüleseniz, paketleseniz içerik olmayınca olmuyor. Yani ısrar ve ısrar ve ısrar. Yani işte yanlış politikalarla doğru toplum doğru bir ne ekonomik ne sosyal ne hiçbir şey yaratılamıyor. İşte muhalefetten gelirse reddet muhalefete bir kötülük olacaksa elinden gelen yap o yani geri kalanı toplumun insan değil mi? <gülüyor> Veyahut da bu yani Türkiye'nin parçası değil mi? İşte bu %50'lik sürekli çoğunluğu elde etme çabasıyla öyle iteleye öteleye devam edip gidiyoruz bir şekilde. Ama bunun da söylediğim gibi sonu yok. Ee, sadece yıpranıyoruz. Daha fazla herkes yıpranıyor. Hepimiz yıpranıyoruz. Daha fakirleşiyoruz. Ee, o fakirleşme hissi zaten çok acıklı bir şey. Ee, biz küresel ısınma boyutuyla aslında ben mesela bütün, e, bu Kasım ayını e, ve hatta öncesini ama özellikle Kasım ayını işte ne kadar havaların sıcak gittiği... E, konusunda söylenerek geçirdim. Yani ne kadar işte aslında mevsim normallerinin dışına çıktık diye. Ama maalesef o sıcak havalar birçok ailenin de kurtarıcısıydı. Çünkü ısınma derdi var insanların. Ee, ve bu kışı çok zor geçirecek. Birçok bir insan ısınma, yakıt paralarını ödeyemeyerek visayet. bir yandan da işin bu tarafı var. Yani Maalesef işte çok acıklı hallerdeyiz ee, ve tabi bu arada e, bir yandan çevre için çok şey yapılıyormuş gibi gözüküyor. Zaten bu muş gibi gözükmek e, çok önemli biliyorsunuz. Dışarıya görüntü ver, ne verirsek verelim böyle çok güzel bir görüntü olsun nasıl olursa onu, o, olsun verelim ne pahasına olursa olsun. Ama gene içerik yok termik santralleri bu arada fil, e, filtre takılması konusu. İşte evet. O onu da, konuştuk biraz. Evet, önce. evet o da konuşuldu. Ee, o da <gülüyor> Ama mesela e, ilginç, geldi, çok geldi. ilginç şeyler de söylenebiliyor. Yani e, şeydeki e, bu Konya ovasındaki büyük e, kuraklık var ve Türkiye'nin tahıl ambarı diye ekmek sepeti ya da diye nitelendirilen en önemli e, bu da yetiştirilen yerlerden birinde büyük kuraklık var işte. E, yeraltı sularında çekilmesi vesaire. Buna karşılık bir çözüm e, olarak da şeyde, e, sulamak lazım demişler yetkililer mesela. <gülüyor> <gülüyor> yani Oy. ne diyeceğimi bilemiyorum ama e, bunun çaresi sulamak Ay, lazım. Niye demiş. aklımıza gelmedi? E, ya. Hakikaten ya ben de düşündüm. Sulamak <gülüyor> hiç aklına gelmemişti kimsenin tabi. Yani sulanmış kafalarla böyle oluyor maalesef <gülüyor> durum. İşte yanlış yerler sulanmış anladığım kadarıyla. <gülüyor> ya of of ya yani <gülüyor> neyse kadınlar konusunda son geri döneyim kapatırken iklim krizinden gene bahsetmek istiyorum çünkü. Ve kadınlar gene işte niye etkilenecek? Geçen haftada biraz bahsetmiştik en çok kadınlar etkilenecek diye ben bahsetmiştim daha doğrusu. Ama havada kalmıştı çünkü gerisini getirmemiştim nedenlerini. Neden, neden? En baştaki sebep tabii ki eşitsizlikler, kadınlar dünyada da eşitsizlikle birçok alanda özellikle gelişmekte ve gelişmemiş toplumlarda, her neresiyse oralar, gelişmemekte ısrar eden toplumlarda çok ciddi eşitsizliklerle karşı karşıyalar ve daha ağır şartlarda mücadele etmek zorunda kalacaklar. Çünkü iklim krizi biraz da her şey birbirine bağlanıyor diyoruz ya eşitsizliklerin daha beter çarptığı çarpacağı bazı kesimleri bir durum Ya o eşitsizliklerin daha fazla aslında sıkıntı yaratacağı yani çünkü ayrıcalıklıysanız ona göre yerinizi değiştirerek veya kendinizi daha korunaklı hale almaya çalışarak yok efendim mesela işte Hava kirliliğinden bahsetti. Aslında iklim krizinin bir yan sonucu olarak. Ne yapıyorsunuz? Filtreler, böyle evinize özel böyle şeyler, e, takım e, araçlar, gereçler, şunlar, bunlar kendinizi daha korunaklı kılmaya çalışabiliyorsunuz. Ama bazı kesimler en alttakiler e, veya o kadar ayrıcalıklı olmayanlar, hatta orta sınıflar e, daha ağır çekiyor. Çünkü o kendilerini koruyacak daha ayrıcalıklı hayatları yaşayacak lüksleri yok. Kadınların da aynı şekilde birçok alanda da mücadele etmek zorunda kaldıklarından annelik olsun işte onun dışında işte imkansızlıklar olsun parasızlıklar olsun iklim krizinden de daha çok etkilenecek ve yıpranacak olanlar maalesef onlar ve tabii ki çocuklar. Evet, evet çocuklar. çok iyi konuştum erkekler olarak sesini çıkamayacak şimdi. <gülüyor> Evet. O zaman ama siz siz, siz tabii, e, bütün bunu söylerken e, erkekleri toptan bir bu arada yargılıyor değilim Muhakkak ki çok duyarlı erkeklerde var önemli olan hep beraber olmak ve teşekkür dayanışmak. Ederiz. Evet. <gülüyor> Peki çok teşekkür ederiz. Dayanışmak sözün. üzere diyelim. Aynen daha öyle. çok dayanışmak üzere, daha çok beraber olmak üzere her konuda her şekilde.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 Açık Gazete Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp. Gü Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, nasıl durumlar? Nereden başlayalım spor olaylarını değerlendirmeye? Ya geçen haftadan kalan aslında hala tartışılan bir mevzu var. E, o mevzu ve aslında daha çok e, ona reaksiyon e, çok beni e, açıkçası şaşırttı. Onu, biraz ona biraz değinmek isterim. Bu Fenerbahçe basketbol takımı antrenörü e, Obradovic'in e, maç sırasındaki molada oyunculara küfürlü şeyi e, reaksiyonu. Evet. Bilmiyorum gördünüz mü? Birazcık gördüm evet bende. Belki şeyleri görmüşsünüzdür. E, bu geçen haftaki e, ÇSK Moskova maçında oldu. E, Fenerbahçe takımı bu sene pek gitmiyor çünkü. E, Eurolikte üst üste yilgiler aldı ve 18 takım arasında işte sondan ikinci bir herkes için sürprizi bir sonuç. Yani sadece e, Fenerbahçe değil herhalde Avrupa'daki rakipleri de bu duruma şaşkındır ve gidişat hem oyuncuları hem de koç Obradoviç'i gelmiş gibi Obradoviç ÇSK maçının devre arasında e, devre değil molaların birinde ikinci yarıda e, İngilizce işte feyli kelimeyi kullanarak e, oyuncuları verdi veriştirdi orada tam o sırada da molaların çoğunda e, kamera ve mikrofon oluyor bu reklam arası falan da yoktu yayına yansıdı hmm. evet mevzu. Hatta işte Datome'ye en son toplu grup olarak e, küfür ettikten sonra en son Datome'ye da etti. Neyse takım kötü müdür, gerginlik var. E, sonra tabii şeyi merak ettim acaba dedim nasıl bir reaksiyon olacak. E, yani Obradov için çok hani bu e, tarzı zaten öyle işte bağırmalı, çağırmalı. Yani biraz artık e, hele bugünün profesyonel sporunda e, bir giderek azalan bir ...yöntem diye düşünüyorum... ...yani eski kuşak antrenörlerinin... ...özellikle Yugoslav antörlerin çok... ...sevdiği bir yöntem... ...bu bence kesinlikle... ...kökünün kazınması gereken bir yöntem bu... ...işte... ...küfürlü, bağırmalı, çağırmalı yöntem... ...evet buna destek çıkanlar da oldu galiba... ...zaten ama... Evet, yani ...benim şaşırdığım oldu... ...şimdi bu <gülüyor> Fenerbahçe... ...sporcular Fenerbahçe'nin sporcuları hepsi... ...tecrübeli sporcular Fenerbahçe kendi... ...uyarısını yapar... Bunu tekrarlamayalım der. Bu yöntemimiz olmuyor der. Hani Kendi bu yarısını mutlaka verir. Beni şaşırtan e, bunun Türkiye'deki birçok bir basketbol yani taraftarlar falan zaten şey var birbirine girdiler. Orada bir anladığım kadarıyla bir renk savaşı oldu işte. E, Galatasaray'a grup taraftarlar herhalde eleştirdiler. Fenerbahçeliler savundular ama daha böyle yorumcu eski Antonyo Koç gibi kişilerin bayağı Şeyi çekildi, bunun savunması oldu. Evet, benim ee, de dikkatimi birkaç örnek vereceğim. Ee, Hürriyet'in yaptığı haber tam bir turnusol kağıdı gibi. Ee, mesela Ergin Ataman, evet. şu an Arbadov için Türkiye'deki en büyük rakibi Anadolu'nun evet. antrenörü, demiş ki e, şöyle, işte maçlardaki yüksek ile doğal yaşantıyı birbirine karıştırmamak lazım. Orbodovic'in oyuncularıyla bir baba-oğul, abi kardeş ilişkisi içinde olduğunu çok iyi bilen bir kişiyim. E, antrenörler olarak molaların ekrana getirilmesinden çok rahatsızız. E, molalarda ve taktik toplantılarında antrenör ile sporcular arasında yaşanan e, çok özeldir durum. E, yani bir, o, yani... A, a, bir anlamda babalar yani oğullarına, çocuklarına ya da ağabeyle Abi o... kardeşlerine küfür edebilirler. Bu şu, normaldir diyor. Öyle mi? Şu başkanın antrenörle o şeyi arasında sporcusu arasında girilmez. <gülüyor> Kutsal alan. Yani orada antrenör istediğini yapar. Evet. Ee, Türkiye'de de bunun örnekleri vardı. Genç bu. çocukları tokatlayan antrenörler, sırada ayağını çekenler. Ha, tabii şimdi şimdi profesyonel dünya, gerçi tokatlama şeyleri de oldu. Orada işte kendi oyuncusunu tokatladı iki sezon önce. Melih Mahmutoğlu Ergin Ataman'ın da soyunma odasında Galatasaray'ın genç basketbolcularından birini soyunma odasına tokatlamış tanıyorum. Evet, bir de öyle bir tokat, teknik tokat gibi. Şey evet. sonra Çetin Yılmaz işte yıllarca herhalde 20 yıl 1. ligde takım çalıştı Türkiye'de. E, o sıkı bir şekilde savunmuş şeyi. Eee Aynen orada üçü savunmuş, o olur demiş bu şeylerde. Yılmaz Vural'ın video ee, koleji var, Yılmaz Vural ve dövdüğü oyuncular diye. <gülüyor> evet. Ee, ondan sonra kim savunmuş? Çetin Yılmaz'ı gördüm. Ee, bir kişi daha vardı. Sonra yani bir sürü basketbolun içinden kişi bunu savunuyor. Yani demek ki ben dedim ki yani Türk basketbolu hani böyle kişilere emanet edilmiş. Ee, şu an gelinen noktada bunlar muhtemelen yıllarca birbirlerini beslediler. Yani şöyle gerekçeler söyleniyor. Biz basketboldan geliyoruz. Biz de böyle yıllarca böyle gördük biz oyuncular. Yani siz öyle gördünüz diye bu doğru yani, öyle mi? Bu hani küfür. Ee, bu şu andaki işte ya da eski oyuncular Küfürlü bir ortamda yetişmişler ee, ve bunun normal olduğunu söylüyorlar işte. En son bir tanesini gördüm. İşte her yerde küfür ediliyor. Ee, e basketbolda edilince yadırgamayın. Yani bu küfür edilmesini e, eşit, normal olarak karşılamamızı bekliyorlar. <gülüyor> evet, tabii. Yani i̇şte anonim Halbuki bu demek durum... ki bu bu basketbol dünyasında özellikle Antonölükte demek ki mesleki bir sorun var burada. Bu bir an önce giderilmesi ve çözülmesi gereken bir sorun. Bu herhangi bir meslekte olabilir. En son. Faruk Bildirici Rütük döneminde ilgili bir röportaj verirken gördüm. Rütük'teki bir lafa çok sıkıldığını söylüyordu. Uygulamamız böyle. Rütük'ün başkanı uygulamamız böyle. Yani hukuka kanunu uygun olmasa da uygulamamız böyle. Bu evet. da ona benziyor yani. Bizde böyle uygulamamız. Yani kötüyse uygulama, bizde böyleyse devam. Yani Gazetecikle ilgili bir örnek vereyim kendi mesleğimle. Yani benim yıllarca canımı sıkan bir şeydi ama ben de e, hani birkaç sefer gittim. Bu PR geziledim. Ben uzun süre hürriyet'te çalıştım. PR şirketlerinin bu gezilerinin, şirket gezilerinin şeyiydi tabii. Çok hedefiydi hürriyet en çok satan gazetefan olduğu için. İşte herhangi alanda yani sporda olur, modada olur. İşte sağlıkta olur, otomotivde olur. Gazeteciler PR şirketleri tarafından işte kendi müşterileri için geziye götürülür. Sonra haber yazacaksınız. Şimdi davetle gittiğiniz gezinin haberi, haberini yazmak başka. Kendi peşinizde olduğunuz konunun haberini yazmak başka. Yani bak, Muhtemelen işte bütün gazeteciler 1, 2, 3, 5 belki kimisi de çok daha fazla gitmiştir. Ee, sanıyorum bu hala herhalde devam ediyor bu adet. Şimdi bu gazetecilik açısından tamamen yanlış bir uygulama. Yani bizde böyle diye bunu doğru kabul etmek mümkün mü? Yani ben kendi mesleğimden bir örnek verdim. Ee, demek ki bu Küfrü savunan kişiler işte e, basketbol dünyasında yani benim rastladığım işte eski yönetici antrenör, e, kim var mevcut antrenör hepsi var yani demek ki bunları bir şekilde bu dünyanın temizlemek lazımmış yani e, yıllarca yanlış uygulayıp bu sistemin yerleşmesine e, yerleşmesinde sahibi olmuşlar gerçekten inanatım gelmedi tepkileri görünce yani karşı tepki gösteren de elbette var e, mesela eski hakemlerden Fatih Söylermezoğlu Hürriyet'in haberine konuşmuş e, ve demişken yani, altyapıda milyonlarca çocuk bu küfürleri yiyor. Asıl sorun orada zaten şimdi evet, evet, aynen pro öyle. profesyonel dünyadaki oyuncu hani daha tecrübeli kendini savunabilir e, bir karşı çıkabilir ama şimdi işte 12 yaşındaki bir olan çocuğu ya da kız çocuğu ya da hatta 15 yaşındaki 16 yaşındaki e, çok daha az gücü var elinde e, demek ki burada hakikaten. Hani o kutsal denen dünya var ya o kutsal denmesinin sebebi şu tamamen antrenör bu e, mobbingini tacizini sürdürsün diye söylenmiş bir laf bu. E, evet, şu bu, Amerika'daki Lerin Asır Evet söyleyecektim. Evet, olayındaki duruma çok benziyor yani Lerin doktordu ama o Amerika'daki bu jimnastik skandalındaki tek sorunu değil yani Lerin Asır'ın işte Olimpiyat jimnastik takımının doktoru olarak küçük kırları taciz değil antrenörlerin de orada e, bu kızları e, mobbingle, şiddetle yıldırması söz konusu değil ve birbirlerini kolluyorlar. İşte antrenör doktoru kolluyor, doktor yöneticiyi kendi aralarında çeviriyorlar işi. Çünkü hiçbir denetim mekanizması yok. Evet, bizde uygulama böyle diyorlar. E, aynı yani. aynı, aynı meseleyi. Evet. evet. Tabii bizde böyle. Aynı meseleye geliyoruz. Kutsal aralarına ne demek girilemezmiş. Demek ki gerilmesi gereken bir durum var ortada. Yani e, bunu savunar bence yorumcu olamaz. Evet. Ciddi bir sıkıntı. E, Fenerbahçe dediğim gibi kendi meselesi biraz. Çözler uyarır. Koç der böyle gitmez der. Onu halleder Fenerbahçe ama bunun bir ülkede yaygın bir yöntem olarak kullanılması asıl büyük problem burada. Bu e, bu danış nasıl çözülür bilmiyorum. Yani benim gördüğüm kadarıyla pek çözülmesini isteyen şey yok. Bir taraf yok. İşte bir dediğim gibi Fatih Söylemez oyuyla Turgay Biter'i gördüm. Spor eğitimcisi. Turgay Biter çok aleyhine çok sert konuşmuş tabii haklı olarak bu meseleni. Yani şey ortaya çıktı. Türkiye için turnosol kağıdı olan. Olaylardan biri oldu yani hani. Çok önemli. Evet bu bunun üzerinde ne kadar konuşulursa yeridir diye düşünüyorum ben de. Peki Fenerbahçe kulübünden gelen açıklamanın ne nitelikte oldu bu konuda? Yani buna dair bir e, kamu açıklaması görmedim. Yapmadılar. Değil mi? Ee, ben de görmedim de onun için sözü. tek o burada işte konuşuldu falan diye bir haber çıktı ama o Fenerbahçe'nin açıklaması değil. gördüm kadarıyla basketbol sitelerindeki haberdi. Yani bu ilke konusunda, ilkeler konusunda, etik konusunda, en önemli mesele olan etos konusunda bir şey söylemiyor kulübün kendisi de değil mi? Evet. Yani dediğim gibi kamuoyuna çıktı açıklama ben görmedim. Orba'da işte salı günü pardon çarşamba akşamı yine kaybettiler. Deplasmanda ve ve o maç sırasında, şeyde Barcelona maçında bu sefer. Bu sefer orada herhalde bence tabii şeyleri du, duyduğu bütün konuşulanları. Biraz da ona dalga geçerseniz şey dedi, sizden rica etsem savunma yapabilir misiniz diye. Bir hmm. Mola'da böyle dediğini duyduk. <gülüyor> bu sefer Mola'da bir için. Evet, o da <gülüyor> bir aslında. Yani o da hafifletmek, hafifleten bir şey yani. O, yani yani bence metini, evet. Mola'ın daha evet. Dalga geçiyor. Yani bu evet. <gülüyor> Şeyle Yugoslav kökenli antrenörlerden çok duydu, duyduğumuz bir durum. Yani işte belli bir kuşak ise hele e, soyunma odasında. Bir de yani görmediğimiz kısım var tabii bu antrenörlerde. Işte dediğim gibi soyunma odası, antrenman, e, orada nasıl bir tavır olduğunu kestirmemiz mümkün değil. Sporla eğitim ve antrenörlük, yani şeyle pardon küfürle eğitim ve antrenörlük yani. Evet, otor otoriter yönetimlerinde Hı. tipik bir şey otokratlarında te bir kültüründe de, de var böyle. bu evet bu çok Biz de böyle her yerde varmış işte sinemaya filme gidiyoruz orada var sporda da olur diye bunu savunan bir takım yönetici yıllarca deneyen yöneticilik yapmış insanlar var en önemlisi de fevkalade medeni görünen ve olan aslında Kulüp yöneticilerinin, başkanlarının filan bu konuda bir açıklama yapmaması da ayrıca düşündürücü. Başta evet. Fenerbahçe evet, O Orada şeye takıldı gibi. mesela tabi bu kulüp fanatizmine girdi. Yani benim sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla e, Galatasaraylılar Galatasaray taraftarları ağırlıkla yüklenler. Fenerbahçeliler savunuyorlar <gülüyor> antörlerine. Oraya öyle bir mevzu gelince yine şey kayboldu tabi. Prenatif ikinci plana gitti. Evet. E, fanatizm üzerinden döndü yani. ...genelde sosyal medyada da öyle oluyor... ...çünkü yani ilkemilke hak getire ...tamamen şey... ...hani biz haklıyız siz şöylesiniz... Evet. Ee, ...mücadelesi oluyordu... ...maalesef... Evet bu çok önemli bir konuydu... ...ilki konuştuk... ...bunu tabii ben de... ...aklımın bir köşesinden geçmişti ama... ...öyle kalmıştı... ...çok iyi oldu üzerine gittiniz... ...peki başka ne var... ...sportif bir konu konu var mı? <gülüyor> Konu var aslında şeyi biraz konuşalım Ben e, bir hafta hatta Bir haftadan fazla Londra'da ATP Finals'u izledim yani erkekler tenisinin <gülüyor> Yıl sonu turnuvası e, Dünyanın en iyi 8, Teklerde 8 erkek Tenisçisi ve 8 çifti Londra'da e, O2 Arena'da e, 8 gün boyunca karşı karşıya Geldiler ve e, 2019 yılının bu son Tekler turnuvasını 21 yaşındaki Yunanlı Stefanos bas kazandı. Yunanistan'dan bir tenisçi yani. Hmm. E, Türkiye'nin komşusundan. Federer, e, Djokovic ve Nadal'ın olduğu turnuvada e, genç kuşağın e, bir kez daha hani yükselişini, yavaş yavaş yükselişini gördük. Geçen yıl e, o zaman 21 yaşındaydı. E, Alexander Zverev kazanmıştı Alman. Şimdi başka bir diğer 21 yaşındaki Çiçipas'ın kazandığını gördük. E, özellikle final maçı çok çekişmeydi gerçekten. Tablete Çiçipas Avusturyalı Dominic Timi mağlup etti ama hafta boyunca tim tabi çok iyiydi. Kendi grup maçlarında önce iki gruparlı yu tenisçilerlik usulle oynuyorlar orada hem Federer hem Djokovic'i yendi Dominic Timi zaten işte iki yıldır Fransa çıktı final oynuyor. Hani buraya bu seviye gelişini gördüğümüz bir tenisçi ama Çiçipas Geçen yıl tabii bu seviyelerde değildi. Önce Ocak ayında 2019 Ocak'ta Avustralya'ya çıktı. İşte Roger Federer'i yendi 4. turda. İdolünü yendi. Ve yarı final oynadı orada. Sonra Grand Slam'lerde beklerini ama işte Dünya sağlamasında ilk, ilk onda buraya da 6 numara olarak geldi. Ve işte grupta ilk 2 maçta kazanarak yarı finali garantilemişti. Sonra Anadolu'ya inildi. Ee, şeyde yarı finalde e, Federer'i bir kez daha yendi e, büyük seyirci restlerine rağmen Federer'i ve finalde de team'i inip turnuvayı kazandı e, biraz Yunanlı gazetecilerle de konuştum şimdi Yunanistan'dan e, erkeklerde hele bu düzeyde bir tenisçi e, ben hiç görmedim. hatta çocukluğumu hatırlıyorum yani herhalde Yunanistan Türkiye tenisi birbirine yakındı o zaman erkeklerde. Şimdi bir takım kadın tanışçiler görüyoruz. Üst düzey bu kadar olmasa da ama e, Çiçipas bunu en üst düzeye çıkarmış durumda. E, salondaki destekten de anlamak mümkündü. Yani her maç e, salonda seyirlerden duyduğumuz Yunanca sloganların sayısı arttı maç maç. <gülüyor> evet. e, belli ki hem İngiltere'de ve Londra diye Şengi'nin hem de Yunanistan'dan gelenler desteklediler. Yani ben bir ikisiyle hani konuştum. İşte bir kadın seyirci o. Ben üç gün Yunanistan'dan geldim dedi. Öbür ikisi e, evet biz de Yunanistan'dan geldik dedi. Hatta cumart günü federale yenince yanı finalde e, Yunanistan Başbakanı salondaydım. Miço Takis soyunmalı koridorlarını inip tebrik etmiş. E, çiçi basın. Evet önemli bir şey e, tabii yani. 21, tabii. Seniz yani şu an dünyanın bir numaralı bireysel sporu ilgi ve şey yani e, yaygınlık açısından e, o, yani te, tenisçilerin işte dünyanın en ünlü sporlar arasında yer aldıklarını söylemek mümkün. Hele erkekler tenisi şu an kadınların da bir parça önünde. E, bu turnuvadan sonra tenisçilerin bir kısmı Güney Amerika'ya böyle gösteri maçları yapmaya gittiler. İşte Federer'in orada bir karşılanışı var Arjantin'de. Yani ancak işte futbol dünyasında Onun önüne geçebilirsiniz Başka bir spor dalında biraz Belki işte Amerika'daki basketbolcular falan Biraz olabilir yani Biraz zor yani çok uzaktaki <gülüyor> bir ülkeye gidip Bu kadar büyük bir hayran kitlesi bulabilmek e, Pek kolay değil e, Çiçipas'ın durumuyla ilgili ben hani İnanlı işte gazetecilere sordum tabii arkasında başka İnanlı pek yok e, Yani gençler seviyesinde bile Bu seviyeye yakın tenisçi yok e, Ailesinin büyük küfayı var çünkü annesi Rus ve eski bir tenisçi. Sovyetler Birliği döneminden. babası hani de alt düzey bir tenisçi, o ve diğer üç kardeşi de tenisi oynuyor yani. Bayağı bir fabrikayı çevirmek üzere evet, köy, ailenin kürtür. bir girişimi var bu işi evet. belli ki. 4 evet. evet, işte, yıl önce de Fransa'daki Muratoğlu Patrick Muratoğlu akademisine giderek çalışmalarını orada sürdürüyor ve yani sıçramayı oraya gittikten sonra yaptı zaten. Chichipas, ee, çi onun yani babasıyla çalışıyor ama akademikdeki herhalde e, yani o İrman in, koşullarının e, şu an dünyanın en önemli antrenörlerinden Patrick Maraton'un e, danışmanlığının da etkisi var öyle gözüküyor. Tabi henüz 21 yaşında ama işte 2020 yılında e, bunu yani çarpı kaç söylüyoruz bu tenisteki üç büyüklerin hegemonyasının belki hakikaten sonuna geleceğiz. Yani bu 2019'da iki Grand Slam'ini Djokovic ikisinin Nadal kazandı hala. İşte dünya sıralamasını bu yılı Nadal, Djokovic, Federer sıralamasıyla üçlü bitirdiler. Ee, ama 2020 yılında 20'de böyle kalır mı? Doğrusu emin olamıyorum. Belki yani, belki Ocak ayında bile göreceğiz. Yani Australya çıktı. Bir yeni Grand Champion şampiyonu çıkacak belki. Ee, işte sadece çifti pas yok, Zverev, Medvedev. Dominik tim onlardan biraz daha büyük ee, yeni bir özel bir yıl olabilir. Ee, tek sıkıntı erkekler tenis dünyası için yani bu üçlü Federer, Nadal, Djokovic o kadar uzun süren bir hakimiyet kurdular ki açısından seyirci üzerinde çok önemli bir etkileri var. Yani nereye giderlerse gitsinler bu üçlü bir seyirci garantisi demek. Özellikle Roger Federer. Yani o isim turnuvada duyulduğu anda biletler birden satın veriyor, fazla satılıyor. Evet. <gülüyor> Çok normal. Yani onun yerine oyuncu olarak ne kadar iyi olsa değil mi? pazarlama gücü olarak doldurabilmek pek kolay değil açıkçası. Onun zorluklarını bu ATP yani Profesyonel Tenisçiler Birliği sonraki yıllarda görecektir. Çünkü bu mesela ATP Finals yıl sonu turnuvası işte herhalde 19 yılda Londra'da oynanıyor seneye sonuncu kez oynayacak sonra Torino'ya gidecek Torino'ya tabii Londra ile aynı bilet satma kapasitesi olmaz buradaki kadar büyük bir salon değil ama yani yakın kapasite Londra gibi bir yer değil yani mesela tam 2021 belki 3 büyükler işte belki bırakmış olacak falan yani onun sıkıntısını orada görecekler bir dönüm noktası olabilir yoksa bu yeni kuşağın Next Generation'ın <gülüyor> Öyle diyorlar Hı -hı. E, Çok iyi isimler barındırdığını erkekler için Söylemek lazım evet. Sportif olarak tenisin geleceği emin ellerde Onu evet. söyleyebiliriz evet, Çok iyi. Çok teşekkür ederiz Bu şekilde ben, de bitiriyoruz Görüşmek, üzere. Evet, Haftaya görüşmek üzere Haftaya görüşmek üzere Alp Ula Gayna Spor Evet bitirirken de bu cuma günü gene iklimle ilgili grevler yapılacağını da söyleyelim. Asıl tabii büyük olay gelecek cuma olacak ve ondan sonraki cuma da olmak üzere iki ayrı şeyde de grevler devam ediyor değil mi? Evet bu konuları konuşmak üzere biraz sonra genç iklim aktivistleri iklim acil programında yayında olacaklar. Onlar daha net bir şekilde anlatırlar efendim herhalde. Evet, yılın kelimesi seçildi. İklim acil programından ön, yani bu Oxford Sözlük grubundan seçilmesinden önce biz bu programın adını koymuşuz. Bizden önce Onu, gör, bizden gördüler yani. Bizden gördüler Aynen. kopya çekiyorlar. Pekala bugünkü bu haftaki Açık Gazete'yi de bitirmiş oluyoruz bu Açık Gazete'nin sonuncusunu bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz Emre Gümşer ve Berhem Baltaş da bize destek olmaktaydı Bu arada da ürüne de sevgilerimizi iletelim İlki doğdun de. diyelim Ve dinlediğiniz için çok teşekkürler Hepinize günaydın Günaydın. Günaydın. <Gülüyor>